düzenlemekte olan Uluslararası Tersletek ilk gün Etik Politik Tersletek Son Oturumuna hoş geldiniz. Ee, oturum başkanımız Başar hocamız dersleri sebebiyle katılamıyor ee, çünkü kendisi derslerinde hiçbir zaman bir Onun yerine ben oturum başkanlığı yapacağım. İlk Prof. Dr. Demir Çakmak küresel dünyada ezrahalar ve iktidar başlamına düşünülmek Çok teşekkür ederim. Konuşmamın ana olasını yaşadığımız dünyadaki dünya savaşı çekici. Yani yaşadığımız dünyada dünyadan araştırdığına sürekli devam eden bir savaş var. Yani dünya şu an tarih bir savaş Amin. Benimle konuşmada iki tane ejderhadan sözüleyeceğim. İki ejderhada oksu. Bir tane ejderhası. Bir tanesi devlet yan. Öbürü ise behemot. Aslında ikisi birbirini tamamlayan iki ejderha. İkisinin de birbirine ihtiyacı var. Devlet yanı büyük bir ihtimalle hepiniz biliyorsunuz. Önce şu ejderha fikrinin batıdaki etimolesine girdiğimiz zaman dragon onun patodaki karşılığı dragon bekçilik yapan demek. bekçilik yapan koryan şimdi bizim içinde bulunduğumuz kültürün arka planlarına baktığımız zaman bizim içinde bulunduğumuz kültür dediğim anda Mısır, Mezopotamya, Ege Akdeniz ve Tekrar'ı dinler yani bize kültürümüz dediğim zaman ee, Şimtoculuğu, Budizmi ve benzeri şeyler bu kültürün içinde görmüyoruz. Bu kültürün içine baktığımız zaman ejderha konusunda biraz farklı görüşler var. En azından Çin'dekine benzeriyor. Çünkü Çin'de ejderha, hayat demek, ee, talih demek. Ama büyük batı kültürü açısından baktığımızda Ejderalar olumsuz varlar yani. ve buna bağlı olarak bir ejdera öldürme motifi var. Ejderaların öldürülmesi gerek. Bu hem Mısır Mesopotamya mitoslarında hem Hethit dini dinlerin mitoslarında hem de Eski Yunanda da var bir şey. Ancak Eski Yunandaki ejdera motifiyle modern vitenin ejderha arasında bazı farklar var. Eski Yunan'da ejderhaları övgürerek olup bir şey olup olmadığı şekilde söylemiyorum kosmosu, yani düzeni kuruyorsunuz. Ejderhalar düzenin denilmiklerinde yatan yıkıcı güçler. Ama devlet e, yana geldiğimizde kek leviyat e, dedi ki Tevrat'tan alınmış bir var. Levretlihan, e, eski Yunan'da canavarlar yer altına ilgilirken, eski Yunan'da canavarlar bir şekilde vevtan ağa ilgilirken, onun da ilgilini var, ona dikkat edeceğiz. Ama şeyde, Levretlihan'da canavar, bekçi, drago, düzenin bekçisi, sözleşmeye zorlayan güç. İki kılıçta, iki kılıçtan bir tanesiyle bizi sözleşmeye zorlayan güç düzeni merkezine konur. Tevratta ne verdiğini söylemek önemli bir şey, burnuna ip takılamaz olması. Burnuna ip takılamaz olması yani zapt edilmez bir güç. Bu zapt edilmez gücü, düzeni düzenin merkezine konur. Yine Batı paradikması dağılımında biz de bunun içindeyiz. Temel çatışmalardan bir tanesi insanın insanla olan çatışmasıdır. Bu eskiyatla ilk olarak gördüğümüz bir çatışma modeli. İşte o bu. Homo j İşte bu sapsatayla, bu söylediğin çatışma modeliyle Hobbes merkeze, herkesin üzerinde adaleti ve özgürlüğü sağladığını düşündüğümüz leviyet yanı onun kılıcını tutar. aslında insanları sözleşmeye zorlamak. Leviyette olduğu yerde şöyle bir fikir daha var. İnsanlar her an kaos çıkartabilir. O adet insanların üzerinde Adaleti ve şimdi yeni kartil zırvalıktan bahsedeceğim. Hatta kanta kadar gider bu zırvalık. Kutu üstündü tipini koyacaktı. Kutu üstündü fikri şirketi topluma mesulleştirme. Neye et amacı bu? Günlük açıdan bakıldığında, günlük açısından bakıldığında zevket yanları Şöyle görürüz: egemen uluslar. Egev Oğuzlar'ın bir böyle özelliği var. Satın ola ki şu pahamaya katılmayın lütfen, medeniyetler çatışması denen bir şey yok. Ona tek çatışma var. Burcuva toplumsal düzenini bütün dünyaya hakim olmasıdır. Tekrar ediyorum. Burcuva öğretilmiş tarzının bütün dünyaya hakim edilmesi, hakim kılınmasıdır. Ne aracılığıyla? Yine devletler aracılığıyla bunu yeni devlet yanları yeni numarası şu yeni karşılıklı e, hukukun üstünlüğü ki adalet denilmesi pek değişmez hukukun üstünlüğü insan hakları kalıplarıyla bu şiddeti örtüsü olarak karşılıklı çıkarmak yavaş yavaş geliyor Isınmam lazım biliyorsunuz benim tavrım farklı. Şimdi devlet yanları plan modern anlamda, günümüz anlamında söylediğimiz zaman, ben daha önce de söylemiştim, ben de önce de başkaları söyledi, 20. yüzyıl, 21. yüzyıl rahmet okunulacak. Kan başladı, kan devam ediyor. Küresel işte dediğimiz şeyin adı bütün dünyadaki burcuna getirdik tarzının kurumlaştırılması yani burcuna üretin tarzının küreselleştiği adıyla her tarafa yayılması. Ve burcu öğretim tarzı yaymak yani için burda zaten daha bak ee, Şeyh Mönifors'a da söylemiş. Her şeyi yok edecek. Önüne gelen her şeyi yok edecek. Ve yeni barbarlar, sınanlar filan değil. Bu da evlilik var. Yeni barbağın adı teröristler. İnsanoğlu yani. Yeni savaşın adı böyle. Böylece şöyle konuldu. Yeni savaşın adı şu. Bir yanda medeniyet var. daha savaşı kılarsamıştan belki numarası durdu. Öbür tarafta ise medeni olmayanlar, medeni olmayanlar sadece Müslümanlar değil. Zaten Hintikonun e, fikirleri değiştirildi bu bağlamda. Medeniyetler çalışması kılarsamıştan vazgeçince, çatışma artık şu: küreselleşen dünyaya ayak uyduracak mısınız? Uydurmayacak eğer ayak uydurmuyorsanız o zaman size ayak uydurulacak. Ve bunu yapabilmek için de tuhaf şekilde eskiden sivilize işinden aptalca bir kelime vardı. Onun yerine Türkiye'de medeniyet kelimesi geldi ve bizdekilerde kutlar <gülüyor> kolaylıkla düştüler. Artık medeniyet kelimesi kullanılmıyor. Kullanılmak kelime küreselleşme. Ya küreselleşeceksiniz ya da yok edileceksiniz. Küresel değişimin ise adı konuldu barbarlar, insanlığın yarları, kölenistler adı verilir. Doğanlar da e, klasik hususçuluk şu şekilde devam etti: O da şu devlet ya doğar edilmek için devamı da ihtiyaçtır. Devam, devam ikilik, zararşı, düzensizlik anlamına gelir. Devletliyat zaten içeride şiddetle iliştiği kurduktan sonra toplumsal sözleşme bir kalamadır. Aynı şekilde yok da devlet yanlıdır. Sıkıştığı zaman lok, lok'un arkasında ki zaten çağımızın devlet yancıları ne ödübeler devlet yancıdır. Sıkıştığı anda devlet yana başvurular. Çünkü sıkışmanın temelindeki fikir de şudur. ülkenin güvenliği Sıkışmanın arkasında bir fikir şu. Liberal, gocuma, bireyin güvenliği. Böşme bir şey aslında şiddetli bir dünya. Sıkıştığı zaman kullandığı şey hukuku askıya almaktır. Ha, diyeceksiniz ki istisna, istisna falan yok. Hukuk artık askıya alınmış durumdadır. Hukuksuzluk şu an dünyanın temelik. Ve hukuk, bunu hukuk, hukukla siz askıya alırsınız. Şu an orada o şey bir istislah değil, bir olağan durum, olağan durumumuzda oluştu. Dünya ilk saldırıdır. Göyer şuradaki şey de şu sopada e, adaleti sözde adaleti temsil ediyor. Daha doğrusu adaleti temsil etmiyor, hukuku temsil ediyor, Hukuk şiddetiyi temsil ediyor. Bu anlamda zaten ilk saldıracağım fikirlerden bir tanesi. Neoliberal hukukun üstünlüğü fikri, haber maske e, şey yap alan fikri, alan fikri, bunları tek tek birtoslarla şey yapacak. Ondan sonra insan hakları fikri, bunlara tek tek savunacak. Çünkü bu üçlü hukukun üstünlüğü, e, şeyde komünsal alan. Yani sen politik özleneği yok et, neoliberal özleneği özürlükleri düşün ne öyle veren burcunu özledin özgürlüklerini düşünürüz. Sen e, ejderhalara karşı çıkacak, ejderhaların yarattığı dünyada gedik açacak öz ejderi açacaksın. Böyle yeni kaçı safsatalarla yürüyeceksin. Bu biraz zor bir iş. Neyse biz yine devam edelim. Bu aslında şiddetin meşrulaştırılması olayıdır ve gizliden gizliye nokta şeyin asıl siz simetrik halin, yansıtsızdır. Şimdi bu fikirlerini koymak için eşmara hazırlığı fikirlerini ilkin ilk, ki o bir sayısıyla Polifemes arasındaki ilişkiye geleceğim. Polifemes tepe gözlerden biridir. Kelifenin anlamını ne biliyor musunuz? Ne dediği belli olmayan demese bir adamdır. Yani haber masçı, yeni katçı adamların hoşlanmadığı fikirlerdir. Dünyanın pay alamamışlarıdır. Aşağılıklardır. Sözü olmayan sesle, sözü olmayan sesle, söz ustası, odisoyuz nasıl müzakere yapar? Müzakere yalanlardan bir tanesidir. O komusal alanda müzakere yapar. Biz komusal alandan bahsetmiyoruz, biz sivil alandan bahsediyoruz. Bu devletlerin hakim olmadığı alanlardan bahsediyoruz konsol olan Türkiye'de ciddi bir kalabra olarak da iyilik sattı. Bizim amacımız zevkiyet yandanan ejderhanı bekçinin sınırlarını devletebilmek. Bu da ancak politik özneyle olur. E burada ben müzakereye gidebildim için benim sözüm ona logosunun olması lazım. Ama beni politik TMS olarak gören bir ciddiyet var. Çünkü ben pardon ben bayanmayanların yanımda duran, ne dediği gibi olmayan tepe göz gibi car car car konuşan bir adamım. Bu arada catları, catı, misafir de bir yana koyuyorum ve lanet ediyorum. Çünkü orada konuktur zaten Bartabon. Neyse işte, devam edeyim. Orada müsaade edilen yapılmaz. Bugünkü ki adıyla de, küreselleşmenin şifreti ...diye olmayan... ...geveze adını almış olan adama... ...uykulanır. İşte yaşadığımız... ...dünyadaki şifre galibi... ...ve... ...Ödüsoyuz... ...bu adamın gözünü çıkartırken... ...bir de yağ almışlar adamın şeyleri... ...adamın bir kere barbağı... ...insan yer diye... ...tam küreselleşmenin şeyleri... ...Türkiye'deki medeniyetçilerle... ...benzerini yapıyorlar söylemeyin. Türkiye'deki medeniyetçiler de demokrasi, özgürlük, insan hakları adına bazı şeyleri yapabildiklerini görebilirdik. Yani bu anlamda medeniyetçilik fikrinin esasını küreselleşme olarak günümüzde ortaya koyarsak, şiddet yoğun bir düzen kurmak. Ve şeyini de, bütün enerjisini de barış sağlama adına uyguladığı şiddetten alıyor. Bu kadar basit dünyaya barış getirme şiddetinden alıyor. Buradan gösteriyor. Değer noktalarını yaratarak gösteriyor. Sistem kendi ucubeleri yarattı. Tabi bu adaletsiz dünyanın yarattığı ucubeler onlar adına tabi de şunu söylemeliyim. 70'li yıllarda bizzat kendileri diktatörü kurduğu sistem küreselleşmenin modern anlamında bugün yanlığıyla başladığı noktada bu devlet yancılar küçük devlet yancılıkları kurdular. Laç ve Amerika'da, işte bizim ülkemizde, e, şeyde, İran'da, e, şeyde, adını Hinti, Çin'de, Çin'in Çin Ama daha sonra öyle bir şey yaptı ki, eşkara zaten ikili bir figürdür benim gözümde. Hem Kuram, hem Dika, Hem bir anda kuruyorsun sen küçük devlet yancılıklarını, 7 yani 80 arası, onun yaşları, uygun olanlar bilir o dönemi. Öbür taraftan da yeni numara şu Fukuyama hala da olabiliyor. Fukuyama'nın numara şu diktatörleri denilmek adına insan haklarını işte refah e, güvenliği getirmek adına her yeri işgal ediyoruz. Yeni pekiçiliğin adı olmuş görselleşme. Böylece de işte bu buralara hala yeni kançı pansuancılıkla yanaşacağız. Ya da Jack Venida'nın eşde işte adalet kitliyle yanaşacağız. Olmuyoruz. ...canları da gelirse adamın gözünü çıkartırsın. Devse devam edelim. Otisörüs... ...küresel şiddeti... ...uygulayan ilk adam ve küresel şirketi ...uygularken kullandığı kelime şu... ...sen varmarsın. Senin... ...benim gibi temel kitapın özelliklerin yok. Ardalan yok. Meydanın yok. Sanki şu an varmış gibi şarap yapmayı bilmiyorsun. Bugünkü argüman da şu. Bugünkü küreselleşme argümanı şu. Her kim ki bu küreselleşmede kendine bir hayk tutmak istiyorsa bu argümanları kullanılıyor. Birincisi medeniyetçilik hala kullanılıyor. Ama şimdiki argümanlar şu. insan hakları, hukukun üstünlüğü. Hukukun üstünlüğü zaten şiddeti besliyor. Hukukun üstünlüğü zaten adaleti askıya alan bir yaklaşım. Kokon Üstünlüğü, Levyet Yalı benim okudanıyla kurduğu şirket yoğun bir kizah. Kokon bu. Neyse Ofica Yusuf Tepe Gözü Gözü'nün yani polifemesi, bu bugünkü küreselleşmenin mitolojik arka planı. Nasıl doğada Fox, Levyet Yal figürünü kullanıyorsa biz de polisajıs ve söylediği adını polisajıs itliliğini kullanacağız. Genel'in İsminan'da bir canavar örtüme fikrini daha var, O da Tese'ye sürdü. Tade ki bekçilerden, drabanlardan bahsettik. Tese'ye ise Adina şehirin güvenliğini sağlamak için yolda giderken Kars'a çıkan pek çok yol, tesel, canavar örtü Yok yok esas canavarları öldürdü. Bu canavarları öldürülerek Hatina'da bir düzen kurmak istiyor. Tetso'su taahhüt ederdi. Tetso için e, bilge adam der. Tetso orada birliği sağlamaya çalışıyor. İşte değişik sınıfları bir araya gelmesini sağlamaya çalışıyor ama acımasız bir son da bekliyor. Canavarları öldüren insanlar, canavara dönüşmese bile Zeravarlığın durumuna düşebiliyor. Görüş Bunun da anlamı şu. Alay ile küreselleşme. Şimdi Zeus üzerinden okuyacağım. o şeyin kaosun derinliklerinden çıkan Tifon, Tayfun denen bir yaratık var. Onu etkisiz hale getiriyor. Yani bugünkü dünyada küreselleşme karşısı dediğimiz Barbarları, Vahşileri, benim gibi aşağılık adamları yok ediyor. Ancak yok ederken bir şey daha yapıyor. Birden direndiğine göre yasayı alıyor, biteni alıyor, töreyi alıyor ve kurduğu düzen şiddet yoğun bir düzen. Yani düzenini devlet tarzı tarsı, hukukun üstünlüğüyle devam ettirmeye çalışıyor. Evet, vaktim kısa, sorularla bunu açmaya çalışacağız. Yaşadığımız dünyadaki durum şu. Hukukun üstünlüğü adına şiddet yoğun bir dünya iç savaşı devam ediyor. Barış adına savaş mı? Barış kullanılan bir metafor. Yani kankın o esnediyle bir barışı, hikaye. Hikaye. Ve burada haklar dediğimiz zaman iki şey karşımıza çıkıyor. Bunlardan birincisi, liberal burçuma bireyi haklı. Liberal burçuma bireyi hakları da topu istintir biçimde yok olup gitmiştir. Liberal burçuma haklılığınız anlamı şudur, bu şiddetli ol dünyada ben ne yapacağım? İkinci haklarda konforlu yaşama haklı. Yani işte bu Türkiye kitap çekildi. yabancı bilmemeli diye bir zırvalı şey. İşte şeyleri ortaya koymuş istatistikleri. İşte yaşama şey şu kadar arttı. Hastalıklar şu kadar azaldı. Şunlar bu kadar azaldı. Yani i̇nsanlık ilerliyor şeklinde. Bu. Yani küreselleşme bu iki şeyi korumak için dünyayı fethetmeye çıkmış. Ve ağır, ciddi bir şiddet uyguluyor. O zaman Burada soru şu: liberal insan hakları, liberal özgürlükler değil, devletin varlık sebebini sorgulamak, sorgulamak. Niçin devlet yandılar? Ama şöyle bir istiyorum: de Devlet yanlardan da, boya roklardan da büyük Allah var. Ve son sözünde şu: Hala size şey getiriyor, daha çile doluş, daha çilemek onu getirmiş oluyor. Size ambar, size Zarf dememişler, ama da büyük bir bağ şata alır, orada söylemeyeyim. Evet, laş kelimesi güzel bak e, gemiye, çarpın denize gemiye tırnaklandırılmış oluyor. Evet, şöyle bir türülüyor. Allah vardır tıklından şu. Bu dünya düzeni değiştirilir. Tanrıya yanmak demek cenneti beklemek değil sadece bu dünyadaki adaletsizliğe karşı adaleti çağırabilmek demek. Adaleti çağırılmadığı yerde toplumda, insan hakkılar, toplumsal bir falan öne bir adam taşımayacaktı. Çok teşekkür ederim. aynı zamanda karşımıza modern dünyada e, hukukla e, şiddet arasındaki yakınlık, adaletle uzaklaşma olarak geliyor. İleri klasik e, hukuk karşısında tam da şiddeti kaldırıcı iddiasıyla yola koyuyor ki aslında yasanın varlığı, yasanın vaz edilmesi, aynı zamanda şiddetin kurumsallaşması bağlamına geliyor. Ben de tam da burada alacağım ve diğer e, arkadaşlarım ben de olmaktan doğru derdim. Çok mutluyum çünkü genellikle XSZ filozoflarının özetini yanmakta asla Çağdaş dünyadaki kitabın politik sorunlar etrafında e, bir politik felsefe, rötiği üretmeye çalıştık bu oturumda. O yüzden tam da Leviathan'ın adaleti ya evet, da adalet dediği metafonu aslında pek bir hukukun şiddetini sarkıyan bir unsur olarak biliyor. Buradan hareketle devam etmek istiyorum ve buradan hareketle devam ederken ee, aslında başlık kendisi de anlatıyor kıym mantığı yani bir terssepsiyon e, dediğimiz şey. Özellikle iş düşmanları ve insan avları etrafında bulun ki e, pratiklere bakan, aynı zamanda bu pratikin e, bir nevi kuralı hükümler yapları ile alakası diye öne çıkışı. ben bu terssepsiyon kelimesinin çevirisi üzerine durmak istiyorum çünkü tabu olarak Türkçe'ye e, baktığımızda çeşitli isimlerle bunun çevirini gördüm. Ben şöyle tanımlıyorum persepisyonu ki bunu kıym olarak e, çevirdim. Bir kişinin ya da grubun tehlikeli zararlı olduğu gerekçesiyle şiddetli sağlıca, harga olmayan takip ve ziyetle yıkamama tabi tutulmasına verilen adı Kıym, zulüm. Bu adların hepsini vermeniz gerekiyor. Şimdi genellikle e, kıyım ya da persepisyonu, zulüm kursu olan kursu da tarihte muhtelif yani siyaflı olabilir olabilir olabilir olabilir olabilir. İşleri olabilir, farkları, en pekimliklerden insanlar olabilir. Ee, bir anda kendisine, bunlara yönelik zulüm bekleyin, hep politik bir etiketle, hatta aşırı politik bir e, zavrum var kendisinin programda. Yani kitle açısından aşırı politikleşmiş bir süreç olarak gelmekte ve aynı e, şekilde niç politikleri ile cadı kazanık kurulması, keşfet bakın orta çağlardan tutuluyoruz ama ben tam da insanlıktan tutulmak istiyorum. Ben orta çağlarki insan bana cadı kazanık değil, tam da günümüzdeki insana bana cadı kazanık meselesine yalamak istiyorum. Ve genelde cadı kazanık kuramaları bu perseksiyonun kıyım mantığı işte benler, genelde adalet adına bu Indiye işlediğimler, adalet adına insanlar yapıldılar mesela. Ve böyle bir kıyım altı e, ki Orada şey isteyeyim, 26'da Erkanizam'da Tarih'in diğer doktor hocası Rogozanski ile e, alışıyor onun son kitaplarından bir tanesini. Genellikle 26'ı kendi pratiklerini mutlaklaştırarak tartışma görmeyecek şekilde kendisini dışa vurur ve bu mutlaklaştırmalı ki buna genellikle bir takım ideolojik hatta aşırı politik anlamlar ilgili kendisini mutlak olarak adaleti tesleti iddiasıyla yola çıkartıyor. E tabi e, bu adaleti tesis ettiği için benim adlı genellikle öteki ya da başkası olarak sahtadığı usulü genellikle şeytandaştırarak şeytandaştırılmış bir kötü olarak tarif eder ve bu sayede bu olup ortak iyi aşağıya çıkacaktır. Diğer taraftansa e, mutlak kötü, mutlaklaştırıldığı için aynı zamanda toplumsal ilişkiler alanında ortak iyi ve adalete dair usulak aslında koşul olarak tavrını ortadan varmaktır. Bu tam da kıyım mantığının içinde bulunduğu çetişki bulundu. Bir yanda ilk savaşa dair bir timbinin son verilmesi adına yola çıkarlar. Çünkü kötüler o edersek toplumun içerisinde toplum daha iyi olacaktır. İngilizce ile yola koyulur. Ama tam da o kıyım mantığının işlemesi toplumu değil birleştirilmesine de daha da ağırlı olması daha da fazla bölmeye ilgi bir hamle olarak başlayacak. Şimdi ben bu perseküsyonu, kıyım mantığının tam dört figür üzerinden bu sunumu da ele almak istiyor. Birincisi altı kralı neymiş? İkisi dışlanma. <gülüyor> üçüncüsü keserliği için ve dördüncüsü de intikam almak. Bu dört figür etrafında ele almak istiyor. Ve bu dört figür etrafında varlığa şiddet pratiklerini kesinlikle dönüştüremez. Yani dönüştülemezler de herhangi bir hukuki ya da politik kurumsallaştırma ile de kendisine mücadilemeyeceği bir pratik olarak yani ee, son zamanlarda meşhur bir araştırmacının işi var, Bevar Shmoyin. Kendisi e, insan aldığı kitabında şu e, iki figürü anlatıyor. Genelde bir politik kastettiğinde e, İbrani peygamber örneğiyle, yani çoban örneğiyle diyor. E, siyaseti sunmak için, açıklamak için yeterli olduğu kanısındayız. Yani çünkü bir sürü başılar bir çoban geçerse, bu siyaseti anlatmak için yeterli olacağını Fakat İslam'da e, burada Kral Nembuk örneğe de bakmamız gerektiğini söylüyor araştırmaları. Şöyle ki, avcı iktidar ile çoban iktidar arasındaki bir Atlantz farklılaşma diğer yandan da sürekli görünmesi gerekiyor. Şimdi Kral Nembuk'la adlattığımızı aslında bir avcı iktidar fıratı. Sadece İbrahim'in önce İbrahim'de sadece e, şunu alıyoruz, çoban iktidar yani siyasi sadece süreyi çoban ama Tam da o çoban figürünü anlamak için Nemrut figürü, yani avcı figürüne çok daha dikkatli bakılması gerekiyor. Şimdi S. E. Tiyatroturş 101 kitabında Nemrut'tan bahsediyor. Bu an kelime ise Bakır 258'de Nemrut adı alınmıyor bakın, alınmada geçiyor. Kendisler şöyle bahsettiyor, tam da ülkenin zıtlı bir figür olarak bahsediyor ve arada bir fal şu şekilde anlatılıyor. Şimdi ve bunu hatırlayacak olursak, eski ayet anlattığı şekilde, kendisine de e, ilgi geliyor ve bunun üzerine tüm erkek çocuklarının kalp edilmesi istiyor. Çünkü kendisine de avcı kılar geliyor, tüm erkek çocuklarının kalp edilmesi istiyor. Ama tabii bir kişinin doğruna engel olamıyor, o da İbrahim Bey'in haberi doğruna engel olamıyor. Tam da işte bu o, Tevrat'ta, Nemrut ile İbrahim arasındaki çekişme kendisini bağ yüklesi, e, figür etrafında tekrar yaratıyor. Şimdi e, diğer tarafta ise e, şöyle diyelim İdain Egemen Şoban İgür olaraksa ise Allah'ın yücelerini ortaya koymakta fakat Allah'tan yerini kendisinden bilmekte. Fakat ne lutsa derse Allah'tan yerini kendisinden bilmekte. Böyle bir aralarında temel fark var. Bu yüzden ilk e, iktidar olmanı, iktidar taratiği e, kendisini bir e, iktidarı tatma ve avcılık taratiği olarak kullanan İgürler de gerçekleşiyor. Yani bir nevi, Nemrut koruyan, kucaklayan bir kamp dersine altını avlayan ve onu bir şekilde kendiniyle yakalayan yani domutluklar mekanizması bir yakalama mekanizması bir kaptan mekanizması olarak ilişiyor. Ve aynı şekilde ağacının ikiyeyle kurduğu ilişki alıyla kurduğu ilişkiyle aynı imbali gerçekleşiyor. Şimdi demek elinizde ele geçime, boyun eğiline ve sürdürme, sürme diye sürme hamleleri iktidarın içsel e, pratikleri olarak geliyor ve böylelikle iktidar pratiği aslında insani pratik olmadan önce her şeyde bir zoolojik araktar taşımaz. Yani bir zoolojik unsur olarak gelmiyor. ve e, avcılık pratik olmadan onu çobanlık pratikini gerçekleştiremiyoruz iktidar pratiklerinde. Ve avcılık iktidarı kesinlikle karşılaşmaya düzenliyor, izin vermez. Çünkü sadece kapma ve yatalama anları üzerinden iktidar pratikini kuran bir böyle baktığımızda modern bir kolluk kuvveti SSR vakti zihni ve YM'nin bakılabilir. Modern kolluksa tam da bu avcılık iktidarla modern kurumlarla e, bir şekilde genelleştirilmesi olarak tutuyor. Çünkü şöyle düşünün, e, polis gücünün örneği suçla ilişkisi o kadar ki ortaya ortadan kaldırmaya emreden bir suçu aslında daha iyi kılmaya emreden bir derse girdi bir avlama ve kalkma figürü üzerinden yönerdiği kötülük nesnesine e, bir anda kendi zarlı sürdürmek için aslında ihtiyaç kurmakta. Bu ihtiyaç kurmasına dolayı zaten o nesnenin hiçbir zaman ortaya kalmıyor. Kötü ama zaten bütün yetanıladığı şeyin anlığı zaten iktidar pratikini meşru olarak sürecinde duran şey. Bu o çelişik bir pratik olarak yaptık. Şu bu da akip de diye sen hiç mesleysiyle bu Arjantin batı yarısındaki bilgiyi bulmak istiyorum. Mesela ben bu e, mektü yazdığı <gülüyor> ilk geçtiğimiz yaz yazmıştım. Ama ilk defa tam yazdığım şu Charlesville'de bir olay gerçekleşti. İşte, yani sadece bu ya da şu toprakları kastetmiyorum. miyim? Bu tam da dünya bir savaştan bahsediyoruz. Tam da bütün bu şiddetin diğer kıyı sesinde anlardan bahsedmek istiyorum. Charlesville'de şöyle bir olay yaşandı. Bir çocuk, siyah çocuk öldürüldü üzerinden araba geçti. Niye geçti biliyor musunuz? Yani nedeni yok. olduğu için üzerinden araba geçti. Yine e, mesela aynı zahlarda baktım, Talubora'nın e, Linç üzerine yazdığı kitap 5. baskısını yapmışlar bu satınları yazdığında ve 5. baskıları tabii yeni örneklerle ekranda şekillenerek, yani yeni örneklerle ekranda yüklenerek. Şimdi Linçler'de ortak noktalara bakalım. Çünkü Linçler yazısı şu üzerine, Cemil Gürcan'ın ağzını çizme Şimdi eğer e, örneğin hani en büyük hukuklu gelişkin yerlerden biraz yani Amerika'dan birisine sahip dokunursanız siz de çok rahat e, ceza e, davası açabilirsiniz. E, bu hukuk bize bunu izin veriyor. Fakat bizim ilgilendirilmesin. Herhangi bir yoldan çıkmış iğrâslarla ilgili değil bu, iğrâslarla ilgili birçok ülkenin politikların mevziyetiyle alakasını görmüyor. Yani bir anda o büyük bir ceza hukuku işlememeye başlıyor politiklarda. Şimdi aynı şekilde dinçlerle ortak noktalar Yürülteki direğlerin, günlük yaşamda diriktirdikleri, mektretleri adonim bir şekilde açar çıkarması. Yani yuruk bir anda bir gelince avlamaya başlıyor. Ve hiç şüphesiz yok etmeye çalıştığı nesnelerin mutlaka dönemliğine haklı sebepleri var ve bu haklı sebepleri konusunda zerrede kadar tebekküslük yok. Yani yabancı düşmanı olmak, alt sistemik düşünceye sahip olmak ve bu liste olacağı bir tatil düşman olmak, eksi, eklenebilir. Fakat e, kitleler, yani biz kitlesinin tabi özel neket etmesi ve birlikte hareket etmesi tamamen birlikte hareket etmesi üzerinde duruyor ve dediğimiz gibi bu kitlede özel ilahimiz yok da ceza ufkunun klasik anlamında işlemediği tam tersine ikdara üretme pratiğinin herkesinde bu tarz bir üretme pratiğini yerine Örneğin artık ceza ufkunun normal açısından dışına çıkıyoruz ve ortada suç olduğuna dair diyelim. E, bir daha politik kapmış oluyor. Bir yandan hukuki normatik çerçeveli varmıştır ama diğer yandan da kitlesel dinç üzerinden bu var olan normatif olusunda yeniden değerlendirmeye başlıyor. İktidar, İktidarın kendi tertibatına dönüşmeye başlıyor. Ve yürüyü tahliyü çoğu kesin kaynağında mevcut hukukun politiklerinden de almaya başlıyor. Bu şekilde e, insanlar burada tam olarak gerçek bir politik toplum, bir gerçek bir genel şartı, politik genel şartı tam zıplı olarak diyor Çünkü içerisindeki mutlak kötünü sürekli olarak defil gök edilmesi ve bunun yerinden üretilmesi üzerine kalitif olarak gerçekleşiyor. O zaman linçler e, kıyım altında şöyle bir şey gerçekleşiyor. Şiddet bedenler üzerinde bir öldürmeye yaşatma ya da örneğe bırakma yaşama hakkı tanıma gibi bir takı unsurlar üzerinden kendisine bakarak yaratılmakta. Bir yandan linçler liderler var ve yani, meyitansız değerine değineceğim O yüzden ben de aslında böyle yazmamıştım. Terör ben seyir büyük fark olarak ve den sonra kesin şartı da ayırmıştık burada arkada yansıyan da bir yanlışlık var. Ee, terörü yani tam da Fransız yurdu olduktu büyük seyir özel isim olarak lanugojisim olarak kullanmıştık bu yanlış olmuş yani bizim verdiğimiz fotoğraflar. Şimdi e, bir anda bakın yüksek liderler e, var ve bu yüksek liderlerin sağlık devleti özgürlük gerime vermek için Fakat diğer yandan bu yüksek liderler adına, demokrasi adına herkesten politika almak için dolayısızlığı inanılıyor. O yüzden o terör e, özel isim olarak yazılıyor. Şimdi Hader'den bir tanımı veriyor. Halk ne diyor diye soruyor. Halk bir şey tanınıyor. Politik, halk, politik korkusu, referans noktası. Ama halk ne? Halkın korkusu daha iyi ayrı bir soru. Yani Serpon'un politik korkumuşta bulunanırken halka göre sanılıyor ama halk içine dahil olduğu, içinde olduğu hükümeti bir türlü dahil olamayan olarak çıkıyor. Ve film mantığı işleme mekanizması ikili bir mekaniz olarak halk politik korkumun referansı olmasına kadar o korku sakitliğinin dahil olamayacağı her seferinde yeniden bir üretilen şiddet pratiğiyle mümkün harf O zaman terör söylemine, yani Fransız'daki olarak özel bir sınır olarak terörler bahsediyor, terör yönünü açmanızı şöyle. Bütün haline altın iyiliği adına bu haydindedik. Demek ki diğer boyuttaki değerler yerine filyaktan, politik korkustan dışlandırı hayvan ilişkilerine doğru geçiyor. Evet, politik korkusundan dışlandırı bir yani zoolojik yaratan ilişkilerine evet. Ve e, şunu diyelim, eğer sıkıntısı şu, eğer demokrasinin yücelik saldırıysa demokrasinin kurucu özelliği zaman intikam alma hakkı etrafında gerçekleşiyor. Sürekli yavaş yavaş ıı, da dizi nasıl ürettiğini bilen bir şeyler ıı, şöyle diyeyim, biz esas kelimden ziyade kelimin mantığından yine zaten ters etik sonu daha çok yine ve bu mantıkta açar bir dizi nasıl ürettiğini ıı, çıkar. Böyle baktığımızda kelimin ıı, mantığından bir şart ne yani, olup tam da politik versiyonun esas kereği oluyor. Yani. İstiyazet evet, vezotlarla görüştüğüm bir da de özetlemek derseniz bugün 2018'den politik versete ne ürettiği bu buna bakmaya dair ettik. ve esas şöyle bir yazı yapan büyücü da, e, ortaya çıkan alıcı e, olan kitle diyelim Alını mutlaka gök edilmesi gereken o esas sonucu büyücü alın kendisi alıyor yani al aslında orada olduğu için değil Al sadece alın bir vesilesi, yani alplarının bir vesilesi. Avlanacak yani e, koştukları hayvan ya e, işte o alın konusu annesine ise toz altından yaratılması gerekiyor biraz sonunda. Yani Alman filmlerken ise alın sadece bir vesile olarak kullanılıyor. Ve bu avlanma izlerine dair histozik diye bedelmez bir işlem işlemi var. Yani Damgalama, stigmatizasyon diye terbiyetine yola getirme, şema, size etme. Tüm, dispo, tüm dispozitifler hemizleştirme varisi olarak hemizmelerini aramakta. Şimdi mesela komplo teorileri de bu şekilde komplo teorileri de bu şekilde geçmeye başlıyoruz. Zaten yani belirleyici olan şey onun hemizliği ve onun şeyhalleştirme çünkü insanlara ekonomikler, İslam'ın üniversitesi sosyolojiden bahsederek bir takım meseleleri anlatmaya çalışırsa oldukça ...zor olur ama komplo teorisi gayet olarak... ...kötü, kötü kötülükler sunuldur diyebilir. Bu bir çözer, Bir tane kötü... ...bütün kötülüğün sahibi durur dersiniz. Yani e, esas meselesi... ...Şimd'in çarpanı sözü olursak... ...gerçek e, fiili... ...düşmanlıklardan mutlak düşmana... ...doğru geçiyor ve bu mutlak düşmanlık... ...figürü kendisi bir avcı... Olarak, ...gayet kurumsal ve... ...hukuki bazlarda... ...üretmeye başlıyor. E böyle baktığınızda e, ilk savaşı kaldırmaya gelen bu pratik, ilk savaşı aslında daha da dörtükerleştirmekte ve daha da derin kurmakta. Ve de buna karşı felsefenin gerçek bir politik felsefenin göre de, en azından hala adaleti ve hakikati çağırılabilecek olması. Yani hakikatin denileceğine varsayacağı felsefe olsalar. O zaman diyoruz ki aşırı politikleşme interörü gerçek bir politika tutamaz. Ee, kendisine kapitalin özelleşmiş düşmanlıklarında gösteren, ya da bir takım insan havalı içeriğinde gösteren pratiklerin hepsi şu yüzden hep çıkışsız nokta içerisindedir. Hep mülkiyet ilişkilerinin dağıtımla, görüşüne dair bir takım rahatsızlıklar içermektedir. Fakat bu linç pratikleri asla ve asla gerçek anlamda o ilişkileri yaratan süreçlere dokunmazlar. Bu yüzden zaten politik olanların karşı bir estetikleştirilmiş alan olarak çıkan. Yani gerçek bir politik eylem olarak değil. O yüzden çok şey yapmışlar ama en ufak şeyiyle harekete geçirecek, en ufak şeyiyle değiştirecek bir politik güce sahipleri. Çünkü onların nefretleri estetikleştirilmiş nesneler olarak hep karşısına gelmektedir. O zaman kıyım mantığı ve özelleşmiş şiddetler aslında var olan düzenin taleplerini yerine getirirler ya da onun sürdürülmesini sallanmak, kapitalin gincel mantığında hiç karşı değil gelmiş. E, ve kendimiz sürekli orta oynandığını düşükler. Şey, genelde bir karşı, prat, karşı politika politika olarak bir, e, etiyen bayırlarının deyimiyle o şiddet hiçbir zaman politika anlamında dönüştürülebilir bir şiddet olarak çıkmaz. Politik heyel üretmezler. O zaman iç savaşın bitmesineyle düşmanı komple ihlal etmeleriyle bu Nefret pratiği aslında hepsine daha darıp kardeşmiş ve aslında hiçbir zaman rahatsız oldukları şeyleri hiçbir zaman değiştiremeyecekleri bir e, politik konjonktür içerisinde kendimizi dörtçeşit. Şöyle son e, verelim, son bir fikriyle. Yani sebepsiz nefret, bu e, politikaya da felsefeyle hakikatlerle karşılanıyor. Yani bizim tek burada politik felsefe olarak hem yani bu, bu kıyım altının kıyım bir işaretli. Ve e, hiçbir zaman politik fayda ile ünlün sürüsünü göstermek ve şunu söylemek en sonunda belki e, bu insanoğluna çıkmış işte, ünlün sürüsü karşı politik öğretmeniz sadece bir sarkıyet maznesi. Hiçbir zaman politik bir fayda değinmek. İmenniniz için teşekkür ederim. Başkan Dr. Ertan Kardeşim, Süleyman Uza'yla teşekkürler. Ee bunduryla da mutlak olay ve sunumu. Teşekkür ederim. Öncelikle konunuzu almışsınız teşekkür ediyorum e, aslında iki e, e, birincisi e, yenilik fatosu üzerinden tanımlayabileceğini e, fakat bu yenilik fatosunu insandaki e, yeni başlangıç yapmak kapasitesine karşı bir şekilde işlediğini öğretmeyeceğim konuşmamız için. De. Ama yalnızca e, bununla psikolojik almadığını, bununla sınırlı olmadığı, aynı zamanda bir yenilik fatosunun ya da yenilik arzusunun e, modern, egemen iktidar modelini destekleyen ve doğruluğunu tükenleştiren bir umutuna, bir umutu olduğu Konuşmamızın e, son döneminde de e, felsefenin bu konuda ne söyleyebileceğini e, ya da isterseniz e, sanat da diyebiliriz. E, felsefe ve sanatın e, ikisi birlikte yani ilmelerle bitirilme ile kavramlarla bitirilmenin e, bu egemen iktidar mantığından bizi kurtarma potansiyeli olup olmadığını ben de çalışacağım. Evet. Konuşmam için bir snike hazırladım, ee, bazı alıntılar yaptım, ee, onu göstermek istiyorum. Şimdi e, ben esasında konuşmama, e, bizi yeni bir başlangıç yapmaya götürebilecek, e, hakiki bir başlangıçın eşiğine getirebileceğini düşündüğüm bir soruyla başlamak istiyorum. Gerçekten de bizim medit gerçekliğimiz nedir? Yani hakiki olarak bu soruyu sormak gerektiğini düşünüyorum. Bu soruyu sorduğunda ıı, aynı zamanda Charles ıı, Dickens'in ıı, hikayesini düşünmüştüm. Iı, bu soruyu düşündüğüm zaman ve orada şöyle bir amacıyla karşılaştım. Ee, umarım gösterebilirim. Evet, evet şimdi burada deneyim ıı, var. Ee, şöyle söyleyeyim, evet. Şimdi. Dedik. Evet, şimdi Voluntada neden benim için bu kadar önemli, onunla ilgili konuşayım. Ee, da ilk açılış tüylgeleri esasında, Rikums'ın e, İkişehir'in hikayesi e, kitabının. E, yalnızca kendi zamanını, e, işte yine yalnızca kendi zamanını büyük bir felaket bilgisi yaşadığını da düşünen, ve aynı zamanda bu zamanı iç ve dış düşmanla büyük son savaş buluşu eşliğe düşünen e, herkesi esasında saftacak derinlikte olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü e, bu anlatımın bize gösterdiği şey aslında e, ya da devrimin yıkıcılığı de değil ama benimle 9. fragmanında sözünü ettiği tüm yıkıntılarla birlikte tarihi ve de önüne e, katarak ilerleyen adına ilerleme dediğimiz ser tutmama ikili karakteri gösteriyor olması. E, o yüzden ben çok önemseedim eee o konuyu şöyle. Evet. Evet, bizim zamanımız o halde hem umut hem umutsuzluk kışı hem of hem of the Şimdi ister zamanların en gisinde, ister zamanların en kötüsünde yaşadıklarını düşünüyor olsunlar, esasında e, bizim zamanımızda tanıdık ettiğimiz şey kesinlikle şu olduğunu düşünüyor. Ne diyor? E, her yaşlı insanı her yerde, değil mi? Yeni bir başlangıç yapmaya çağırıyoruz. Mutlak bir başlangıcın içinde olduğumuz e, tüm iletişim araçlarıyla e, bize bir şekilde duyuluyor. Ben bu çağrıyı almak üzerimiz çözmeye çalışıyorum. Ne bir bu yeni başlangıç yapmanın anlamı? Aslında başkalarından farklı olarak özünle kimlik edinmemizi, e, özünle kimlik edinmemizi sağlayacak olan her deneyim, işte bunun bilincimizi, arzumuzu, özünleşmemiz koşuluyla, yine hemen buradadır. Ne demek bu? İşte Ceynet'in ögünden sonraya ertelen tersine reklamlar Ceynet'in şu akıllı evin işte yeni bir arabanın yeni bir ev aletinin arkasında olduğunu söylüyor bize, bunu maal ediyor. Bu anlamda modern bir düsturunun aklını kullanarak cesareti ya da düşünme cesareti göstermek yerine denemeye cüret etmek şeklinde tanımlanabileceğini düşünüyorum. Yenik, yenik tutuyor etkili olabilmek için daha fazla yeniye ihtiyaç duyar. Tıpkı e, uyuşturucu e, etkili olabilmek için ölümcül hale gelene kadar daha fazla e, tüketimlerinin gerekiyor olması gibi. Hayatta evet en hızlı isteyen şey yeniliktir. Bu yüzden e, sadece her insani değişime ulaştıran ve kitle medyası aracılığıyla pazarlayan topitalizm yenilgi bulmak için bilinmeyenin diline dağlanıp eşsiz hazını pazarlıyor bize. Ve bunu yaparken de arzuyu aslında sağlıca olmayan yapay bir ihtiyaçlar sistemi içinde alıkoyuyor. Alık, alık, alık, alık ve tahrik edilmiş arzular, işte bir şekilde empoze edilmiş, dondurulmayı talep eden ihtiyaçlar ve Kendisini tek gerçek güç merkezi olarak gören her has ebediyeti istiyor. Bu anlamda yeni olanın sonuçlu dönüşünün, işte yeni ilişki biçimlerini, yeni örgütlenme konularını, yeni tüketim ihtimallarını gerektirdiği ölçüde tüketmek karşımıza özgürlüğün tek anlamı olarak çıkıyor. Tükettiğiniz ölçüden ancak özgür olabilirsiniz ya da özgürleşebilmek için tüketmeniz gerekir. Şimdi bu noktada adamların söylediği gibi sürekli yeni diye pazarlanan ya da hucraltılan şeyin bağımsız sonsuz bir ayrılığı izlemekte olmasının da hiç önemi yok. Çünkü zaten dünya artık yalnızca sevgi nesnesi olarak e, varlık kazanabilir. Zaten e, sevgi nesnesi olarak varlık kazandığı için de sadece değil imajlardan oluşuyor olabilir. Temiz gerçekliğe almıştır. E, hakikatin e, yerine de e, yamasamalar almıştır. O halde yalnızca tüketebilenler bir güneşe sahip olabilirler. Şimdi modernliğin alamet farkı olan bu yeni arzuma modelini işaret ettiği gibi zamanın gelip geçiciliği, mekanların bir kaybolması, apansız deneyimler, cinsel parçalanma, sosyal parçalanma dediğimiz şey eşit ediyor. Mordilere benzer bir çarjda Paul Oster son şeyleri ülkesinde de bu durum şu şekilde anlatıyor bize. Bu hem mekansal hem zamansal gelip geçiciliği ve aynı zamanda sosyal ve sinsel parçalanmayı. Şimdi eğer hiçbir şey konusu değilse ölüm bile artık tehditkar değil demektir. Aslında bu yenilik arzusu ya da yenilik patosu değil, modern insana yine o süre yaşamak için ölmersiye etik sözünü özetlediği bir açmazar. Yani ancak özet var olabilen ve ölümü estetik bir deneyin e, nesnesi haline getiren bir <gülüyor> arzolu diye dönüştürürken modern kültürde kolektif hafızaya taşınamadan hocalar işte nesnelerin isimlerin e, deneyimlerin ardından yas söktüğümüz bir yas kültürünü esasla tahmin ediyorum. Bu yüzden beynemle göre mesela modern dönek, kendini sürekli yineleyen, en yeni olanın hep aynı kaldığı cehennemin zamanıdır. Bon denir sözleriyle ifade edelim. Ücretli yas tutanlar, politik yas tutanlar, aşık yas tutanlar, rujua yas tutanlar diyor Bundan bize Yani aslında hepimiz bir cenazeyi tutuyoruz. Peki, durum böyleyse, yapılacak en iyi şey buzlar kültürünü bir şekilde dışarıda bırakmak, işte onun akılcılığı öven, çok çalışmayı, üretmeyi yücelten kültürünü bir tarafa bırakmak ve hem güerlere sahip çıkmak olabilir mi? Aslında bu konu hemen acele etmemiz gerekiyor. Çünkü yaratıcılığı, isyanı, ilginçliği yücelten bohem de bugün e, Burcu'na kadar kapitalizmin ruhuna ummuş durumdadır. Tabii ki bugün e, daha öncesinde biliyoruz işte Marx değil mi? Bohem'i e, devrim düşmanı olarak avlandırıyordu. Bunlar işte sanat sevenler ve edebiyat felisesi olanlar. Bugünün dünyasına baktığımız zaman Bohem'i e, vejetaryen restoranlara, organik ürünler bulabilecekleri pazarlara e, entel kafelere ihtiyaç duyan yaklaşık profesyoneller olduğunu görüyoruz. Öyleyse yeni olanın deneyiminin, deneyinlemenin baş döndürücülüğü ve oluşturuculuğu dün olduğu kadar bugün de Mars'ın söylediklerini haklı çıkarıp görünüyor. Bu ne demek? Esasında politik haystik baktığımız zaman değil mi? Bugün yeni bir toplumsal gücenin doğumunda politik özneyi biz nerede bulacağız? Bunu sözde de söylemiştik. Ee, evet. Şimdi toplumsal ve politik değişimin tarihli özelliklerin ortaya çıkabilmesi elbette değişik insanın <gülüyor> nerede bulunduğu sorusuna cevap vermeyi zorunlu kılıyor. B&M ee, evet, modern kapitalist toplumun sürekli arz eden, ee, yaşama anlamlı ve bütünlük bir biçimde e, tezif etme modundan yani Elfano'nun dediği daha spontan, e, apansız e, bir şekilde denilenen, dolaysız ama büyük ölçük bir yaşantı ifade eden en bize doğru bir değişim gösterdiğini söylemişti. E, bu değişim ne anlama geliyor? Esasında rekabetçi değerlere dayanan metalaşmış bir kültürü, bir bireylerin şeyleşmesini, tecrübeliğin yoksullaşmasını, umurun özelleşmesini ve bu anlamda kolektif umudun yitirilmiş olmasını beraberinde de getiriyor. Peki da bu noktada sormak zorundayız. Bugün ee, evletli kültür daha rekabetçi hale geldikçe ve dayanışma etrafında, dayanışma varlığı ve büyüklüsü etrafında bir e, kolektif de organize etmek o kadar güç hale geldikçe ee, ve yine yalnızlaşan Adon Hoca bir tabirle eğlence en güçlüsünün ee, ideolojisine bile güldükçe Elbette, evet, değil mi? Egemen gücün e, evrine amade bir zihniyeti çoğutmaya başlayacaktır. Peki, tam da bu noktada şu soruyu gündeme getirmemiz gerekiyor. Ezilenlerin deline işleyen, daima aynı olanın sonsuz bölüsünü kırmak, geçmişi ve geleceği içinde taşıyan, şimdi burada olandaki kurtuluş potansiyelini kolektif bir deneyim içinde açığa çıkarmak nasıl mümkün? Şimdi modernite içinde hakim kültürel kodlara bağlı kalarak radikal bir değişim yaratmanın ancak zihniyet yapımızı değiştirmekle ve böylelikle bir karşı kültür yaratmakla mümkün olduğuna inananlar, Heath ve Potra'nın işaret ettiği gibi Morpheus'un Matrix tarifine mükemmel uyuyorlar. Evet. Şimdi bu karşı kültürel perspektiften e, bakıldığında topyekun bir kültürel değişim yaratmanın yani e, onların tabiriyle kültürü parazitlemenin yolu bas altındaki bilincin değişiminden, dönüşümünden geçiyor. Kurumları değiştirmek yetmez. Ne yapmak gerekiyor? Kültürü değiştirmek için aynı zamanda zilinize özgürleştirmemiz gerekiyor. Söz gelimi, kimi performatif sembolik protesto eylemlerinin de örneklediği üzere estetik türde bir şok etkisi yaratarak kontrol toplumunun kendisini kendi ailesinde seyretmenin ötesinde kendisini değinmemesini sağlamamız ee, yeni türde anti politik, apolitik bir eylem için ortaya koyarak yeni bir başlangıç imkanı e, olunmamış olabilirsiniz. Şimdi beğenim bu noktada e, iki sözünü, iki hatırlatacağım. E, beğenim diyor bize yeni değil. Metanın kullanım değerinden bağımsız bir nitelik olduğunu söylüyor. Ee, bunu söylerken de elbette yeni olanın kurtarıcı ve özgürleştirici bir potansiyeli olduğunu ifade etmiş Öyle ki yine ben yeminler şeylerin meta olarak vergilen bilimleri sebebiyle maruz sağlıkları yozlaşmak, yeniliğin hesaplanamaz değeriyle dengeleniyor. Ancak pekala ben de farkında olduğu gibi, Devleti potansiyeli sebebiyle kucaklanan yeni olan çok elbici etkisi kurumsallaştığı ve yinelendiği takdirde, yinelendiği ölçüde metalaşmaktan, metalaşmanın kısır döngüsü içine girmekten kendisini kurtaralım. Elbette yeni bir hikaye yazmak, yeni bir hikaye yaratmak, yeni bir başlangıç yapmak, olup biteni değiştirmenin yeni yollarını bulmaya çalışmak, yani modern çağ bu yenilik patosu kesinlikle özgürlük fikriyle ilişkili. Ve tarihsel olarak hep ortolojik olarak özgürlük fikriyle ilişkili. Öyle ki söz gelimi Akçı o diyor ki ilk insan başlangıç olsun diye yaratıldı. Abistos'u takip ederek yine söz gelimi Arendt başlangıç ilkesinin yani özgürlük hikriyesi ilkesinin insanla birlikte dünyaya sokulduğunu söylüyor. Ancak yine burada hayatın bir uyarısı bizim için son derece önemli. Nedir o? Diyor ki, devrinden doğan devrimcülük ile yeniliğe kurulan modern yolu arzu kesinlikle ayrılmak zorundadır. Çünkü devrinden doğan devrimluğu yalnızca baskıdan özgürleşmeyi değil, aynı zamanda özgürlüğü tesis etmeyi, özgürlüğü kurmayı, onu kurumsallaşmayı amaçlıdır. Ve böyle olduğu için de esasında devril olgu muhafazakardır, yani yeniliğe açık değildir. Biz o yenilik arsutunu devrimin başlangıcında dönecek görevliyoruz ama devrim süresince yenilik arsutu ortadan kalkmış oluyor. Şimdi derdine de söylediklerinden görevketle, Agustinus'un insanın yaratılmasının anlamı olarak gördüğü ve yine Ayet'in özgürlükle eş anlamlı kurduğu, yeni başlangıç yapma kapasitesinin modernli bu anti antikomusal yenilik arzunda tüketildiğini düşünüyorum. Ve aynı zamanda konuşmamın başında da söylediğim gibi bu arzunun hegemonik bir egemenliği muhtemel hale getirmeye hizmet ettiğini düşünüyorum. Başka bir şekilde ifade edecek olursam bu yenilik patosluğum pazarın meta üretilme indirgendiği ve bu eylemi estetize edilerek eğlence endüstrisinin bir parçası haline getirildiği üretide kansal eylem alanı içinde gerçek somut bir istisna olarak kolektif bir olay ve genel imkanı ortadan kalkmaktadır. Şimdi e, bir yazar e, ismiyle e, devam edeceğim. Guy Debord, biliyorsunuzdur, gösteri toplumu diye bir kitap yazısı. Son gösteri önemli. Ben aynısına girmeyeceğim ama e, o e, 1970'lerde e, ortaya çıkan ve kapitalizm ve bir evresini ifade eden toplumu e, gösteri toplumu olarak adlandırmıştı. E, şimdi kitabın sonunda bir cilde var, çok önemli. Diyor ki gösteri toplumunda kurtuluş var de gösteren bir parçasına dönüştü. Bu demektir ki, esasında nizam yıkılsın sloganında hayat bulan Umut ve Ütopya, bugün pazarda alıcı bekleyen bir etikete, bir metaya dönüştürülmüş durumdadır. Ne yapıyor? Tüketimci kapitalizm devrimci bağlının içini boşaltıyor, sembollerine sendor, el koyuyor ve o noktaya meta olarak kitlelere yeniden ee, satıyor. Şimdi bu noktada sormamız gereken şey, eğer kurtuluş muhakkileri de gösterilmiş bir parçası ise, Devrim sivilasyonu ile devrimin hakikatini birbirinden nasıl ayınabiliriz? Ee, biraz önce söylemiştim, ee, konuşmamın e, iki ekseni olacaktı. Ee, i̇kinci aksa, ikinci ekserde şunu uygulamak istiyorum. Bu antipolitik, antikamusal bunu arzu. Ee, nasıl ki pazarda e, kendini, e, insanın başlangıç yapma kapasitesini e, pazarda bir metaya dönüştürmüşse e, aynı zamanda bir iktidar ve de, e, parafizmasına da hizmet e, ediyor. E, bu noktada Bolteben'in ezilenlerin ezel, bir yeniliğinin içinde yaşadığımız istisnai yolu bir norm haline getirdiğini e, söylüyoruz bize ve bugün bize düşen görevinde gerçek istisnayı yaratmak olduğunu söylemişti. Ee, bunu söylerken esasında öznesiz devlet olan modern partikanın gerçek bile olmayan istisnai durumu dışlama ve düşmanı bertaraf etme etkinliğine indirildiğini söylemiş oluyor. Pekala Egemenin kurumsal devletin bir parçası olabiliriz. Onu böyle hale getirmiş olabiliriz. Şimdi... E, ...bana Hı. Ne, ne e, Ben bunun olay kavramsallaştırma ile ilgili eleştirisinden e, bahsedeceğim çok kısaca, çünkü bu çok önemli benim için. E, burada e, istisna dediğim şeyi şimdçe anlamda kullanıyorum, esasında ne zaman ortaya çıkacağı, ne zaman nerede ortaya çıkacağı e, bilinmeyen e, bir boşluk ve bir kuruluş yaratan e, somut bir olay olarak istisnayı kullanıyorum. Esasında istisna kavramını pekala bakucu olay kavramı ışığında da yorumlayabiliriz. Burada e, önemli olan şey, e, benim size hatırlattığı gibi yapay yaratılmış, sunulacağı sahte kriz olarak istisna olanın, istisnai olanın ya da olaya gelen yani bir politik yönetim tekniği haline gelmiş olan, egemenlik mantığını güçlendiren olayın bir parçası olup olmadığınızın farkında olmak devrim olarak adlandırdığınız şeyin pekala bu egemenlik mantığını güçlendiren boyutlarının farkında olabilir. Ee, şimdi mutlak başlangıç e, dediğim zaman aynı zamanda şunu da kastediyorum. Bugün e, özellikle çok sık belki e, siz de tanıklık ediyorsunuz her yerlerde siyasal alan özellikle radikal başlangıçlardan söz Yeni bir dönemin başladığı, yeni bir dönemin başlayacağı şeklinde değil mi Martilerle karşılaşıyoruz. Ee, bu partiler karşısında e, tam da bu e, yapay kurulacağı sahte kriz olarak istisna olanın anlamını, e, aklımızın bir köşesinde bulunduğumuz gerektiğini düşünüyorum. E, Evet. Elbette ben e, burada çok kısa kestim konuşmamın son bölümü, son bölümü ama e, sadece birkaç e, hatırlatmada bulunacağım, bulunacak. Öner, formüller önermeyeceğim. Eee şu aslında bağlı e, ölçülü eylem çağrısını hatırlatacağım size. Eee burada diyor ki gelin ölçülü ile eylemin ihtimalleri olalım. Gelin felsefe içinde bu eylemi sonsuzlaştırmalardan olalım. Ee, ne demektir bu? Bu çağrın almanı nasıl düşünebiliriz? Ee, ben karantin, adon, kaydımın kaydımına itirazın da açık hale geldiğini düşünüyorum bunun. Düşünmeme eyleminin sıradanlaşmasına karşı koyabiliriz birlikte. Ölçü eyleminin tanınmak daha az aktivizm, daha az ajitasyon içeriyor. Fakat birlikte, e, ben sen arasında bir patika açan, ee, ne diyeyim, antrikomünik bir düşünme yolunda şeyleri daha fazla demistifiye edilmesi anlamına geliyor. Ee, Tüm felaketlerin ortasında felsefe ya da kendisini en iki direnme hali olduğunu düşünüyorum. Felsefenin hedefte kendisini mümkün kılan koşullar üzerine düşünülmesi, e, aynı zamanda kamusal, kolektif, özgürlüğün mümkün kılan koşullar üzerine bir e, sorgulama olmak zorunda. İster kavramlarla, ister ilgelerle çekiliyor musun? Hakiki anlamda düşünme aslında bize bir kader olarak sunulan şeyin tarihsel karakterini gösterir, şeylerin olumsallığını gösterir. Teşekkür ediyorum. konuşmacımız Dr. Taciettin Ertuğrul. severlik üzerine ötekinin öngördeme gelişir bakımın. Teşekkür ederim. Öncelikle İstanbul Üniversitesi İdlibatı Fakültesi'ne tarzı gözü ödülen ve çenekli çabuk etik tarzı bir seksiyonu yücelerken cevabına başta temiz çakmak teşekkür Değerli taktirde burada olduğunuz için de size teşekkür etmek istiyorum. Ee, bu oturum boyunca e, konuşmalar şey gerçekten çok zengin e, ve bağımlı yaratıcı içici konuşmalar oldu. E, bu arada Ceyhun Hoca e, e, parantez içinde ama güçlü bir şekilde e, benim sunumumu etmiş oldu. E, Ona da sıklıkla buyrun için teşekkür ediyorum. E, çünkü Prof. E, Tekin'in onun gören az gelişi üzerine e, bu konuşmada aslında veri danım. E, Özellikle postifitalite, haklı e, metnime odaklanmayı deneyeceğim. E, 1997 tarihli bir metin bu. E, bunun dışında e, yeri geldiğince, e, imkan da oturunca, 4 özlite 1996 tarihli bir başka metnede göndermeye dair olacağım, e, sunum boyunca. Dolayısıyla e, konuksever üzerindeki bir metin var, 96 tarihli bir de konuksever sevmezlik aldık. Konukseverlik ve düşmanlık. İslam'a da işledileceğimiz işte bir başka bir tür var. Çünkü e, hostiliterite derken, hostilite yani düşmanlık ve hostiliterite yani konukseverlik e, iki ay kaba bunların ürünü geçirmiş oluyor bir de e, bir tek terim içerisinde. Ve bunu yaparken de sadece bir çocuk oyunu yapmak istemiyor. Tam da konukseverlik bağrında iş e, başında olan aslında bütün konuşmalar değişebiliriz. Bu hukuk tarafından konukseverliğin e, somutlaştırıldığı dâsında çerçevelemesi, boyutlaması noktasımızda belirer. Bir düşmanlık aslında liderin kitabımızı istediği şey ve bir koşulsuz toluk yani hukuka indirgelenmeyecek olan bir toluk sevdikle, hukuka mecbur e, yani, e, olan toluk sevdikler arasında bir ayrım temel olarak ben bunu göstermeyi e, deneyeceğim. Şimdi Peri de e, kanıt. Bu çok bilimli, ebedi barış tasarısı meklindeki net maddeye dikkat çekiyor. Ebedi barışın nihayet üçüncü maddesi söz konusu olan. Başlangıçta şöyle, Toplum politik hukuk, yerel konukluğun koşullarından sınırla alınmalıdır. Burada, e, Toplum politik hukuk ve ülkelerle, dünya vatandaşları hukuk olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burada bir hukuk alanındayız ve yani özel olarak da uluslararası hukuk anlayabiliriz. E, demek ki devletler arası bir hukukun koşullarına tanımlarken Kant e, burada genel konukluğa da bir yer veriyor diyebiliriz. E, Hospitalite kullandığı sözcük konukluk ve konukseverlik için kullandığı söz, sözcük e, neticekirken bir e, sözcük ve konuksevermezliği yani hospitaliteyi de içinde barındırıyor çünkü e, hospice sözcüğü Sözcüğün kökünde olan sözcük hem konuk hem düşman anlamında geliyor. Belki de gelmekte olan da bir ev sahibinin, bir egemenin ya da itidarın sürekli bu kimiciliği teslim eden, kendini korumaya verilmiş ilişkisini çoktan tarif etmiş oluyor sözcüğün bu etimolojik semantik yapısı. E, Kaptıyo ediyor. Daha önceki da, matelerde olduğu gibi burada da insan sevdikti, fakat bir kaptı söz konusudur. Bunun anlamı bu hukukluk insan sebez olduğu değil ya yani, pekala. Bu hukukluk hakkında bir insan hakkı olduğumuş. Ve burada hemen birkaç soru aklımıza gelebilir. İnsan olmayan, tanrısal olan, hayvansal olan, hem insan adı verebileceğimiz kendi şemalarımız, şamalarımız, Almanya arpazemizde insan adı vermekten verir hukukluğumuz ya da Cenz Hocam'ın barbar yani bir senosu bir parkla anlaşmaya çevredildi bir yabancılık ötesinde bir mutlak başkası olarak görünen bir durumda ne olacaktır bu yolda? E, bir soru hızlıca aşırı gelebilir. Biz <gülüyor> insan hakkıysa insan demediklerimiz için konulduktan ve konusalarından bahsedebilir miyiz? Ama bu soruyu asker yapmıyorum. Bir soru olarak sağlayacak. E, bırakıyorum şimdi. E, burada e, kantar işaret ettiği şey şu olsa gerek. Burada bilgisayar bursa dükte anlamında bir insan sözcüsünden bahsetmiyoruz. Fakat hukuktan bahsediyoruz. Dolayısıyla genel konukluk yasa tarafından düzenlenmiş bir zorunluluk bir kukupte öder edilmiştir. Söz konusu olan nesere gelecek bir yerde. Evet, Vukand şöyle devam edecek. Daha önceki maddelerinde olduğu gibi burada da insansel birlik değil fakat bir hak söz konusudur ve bunun sonucu olarak konukluk bir yabancının bir başkasının doğrultusuna başından ondan düşman davamısi görme hakkıdır. O kimse eğer mahkum anlamına gelmeyecekse yabancı yeri gönderebilir. Ama yabancı yerinde barışçı olarak durduğu sürece düşmanca dağılmaz. Yabancılık iste isteyeceği şey bir kalma hakkı değildir. Fakat bir ziyaret hakkıdır. Bu da verdiği ortak bir ülke takdını nedeniyle bütün insanlara ait olan kendi tohumaya sunma hakkıdır. Dolayısıyla burada da bir, koşullu bir. Konukseverlik tanımlandığını görüyoruz. Zaten hukuk çerçevesi içinde alınmış şartlı konukseverlik kaçınımaz olarak bir boşluk da çözmüyor olacaktır. Ancak listede adınız varsa, kapıya gittiğinizde adınız yok, diye geri evet, orada zaten somutlaştırılmış ve çerçevesi belirlenmiş bir konukseverlik söz konusu demektir. Ya da sınırlar çizilmemiştir, çevrileceği hangi etkinlikte, hangi çalışmadurunda? durumlara vakit olarak aklamlamış olanları yaşayabileceği belirlendiği de bir koşullu kapı durumu söz konusudur. Ee, bunu belirtmek gerekiyor. Ve kapıdan çevirdiğinizde adınız olmadığı için gidelim aslında içeriklerin çok mutlu olduğunu çünkü ev sahibinin çok konusseler olduğunu düşünebilirsiniz pekala. Ee, ama içeriye alınmadığınız sadece konusseler. Polisler paradoksu bu tür bir paradoksu. Ee, bir şema üzerinden davet etmek, bir taraftan zorunlu olarak kendisini sunuyor, ama bunu aşam bir koşulsuz konak düşünmek düşünmen zorlukları karşımızda duruyor. Burada Kantrik e, e, tanımladığı noktada harekette düşman dokun muamelesi gören bir yabancı doktoru söylemeliyiz ve konuksebu aksini tof veya mütebik muamelesi gören yabancı doktoru belirlemeliyiz. Yani ona düşmanca davranılacaktır. Demek ki bazı yapamcılar var ki onlara düşmanca davranılmaktadır. Çünkü Kanton, hospitalik teknolojinin karşılığı olarak karakteri için aldığı bir söz var. Wilk e, Bu da teknolojiye bakmak e, bize yararlı olacak. Wilk hem ev sahibi hem konuk anlamına geliyor. Wilk e, konuğu kabul eden ev sahibi, otelin lokantadan sahibi anlamına geliyor. Wilk'i konuk eden, ağlayan anlamına geliyor bir tabi görüldüğünde Almanca kafe, kabare, ham, barı, barındıran yer anlamlarını taşıyor. Bir şah ise ekonomiye edildiğinde ökonomiyi görüldüğü için. Ökonomya konukseverliği tam da el yönetimine dolayısıyla bir e EFA Efendisi bir iktidar, bir egemenliğe ve onun yasasına onun yönetici yasasına tabi görüldüğü yer anlamına geleceği ve Apoi Açmal'da tam da konut severlerinin kalbinde bu şekilde belirlenmiş olacak. Konut severlik e, bir bar kart olarak bir çatla yani o ekonomiyle, ev yönetimiyle ilişkisi içerisinde keyif edeceğini, evin ekonomisinin, ev, o, ekonomi, o ekonomiyon evin yönetiminin bu gelişle nasıl belirleyeceğini, bundan hangi zararı, hangi kere elde edeceğini e, belirlemekte bağlantılanmış oluyorlar. Ve burada egemenlik problemine, dolayısıyla hukuk boyunan yazar problemine neden e, bizi taşımış oluyor e, devruların işaretleri. Konuksever ve oekonomi arasındaki bağlantı şu soruyla açıklık kazanabilir. Konukseverlik koşullarına, ağırlığının koşullarına kim belirlemektedir? Evin katranı değilse bu kimdir? Yani kendi evinde ya da devletinde kendi kurusunda efendi olan değildir, konukluğun hak ve olan. Kuşkusuz biz faaliler belirleri konuk etmek için başka bir konu bilmiyoruz değil. Daha sonra belirleri olmak zorunda değildir. Konuk edeceksek, nasıl, hangi şartlar altında gelebileceğini belirterek edebilirsin, o başka bir konu bilmiyoruz değil Ama koşulsuz bir konuk severliği düşünmeye yönet edecek olanlar çıkabilir. Ben bir yoldan biraz daha ekleyeceğim şu soruyu sorayım. Acaba ne yapmalıyız? Kapıyı açık bırakıp, hatta eviter gidip gitmeliyiz. Bu açmazdan, korunma, kendi yasama dayansan açmazdan ve onun işit nasıl kurtulabilir? Bundan kaçarak kurtulabilir miyim? Şu an de, şu noktada koşulsuz bir arama, kapıdan koşulsuz bir geçiş söz konusu değil. Evin e Efendisi, evde ağırlamanın koşullarını belirtildiği ölçüde ancak böyle bir ağırlık diye ölçüde şunu da okurabilirsin, şunu da yapabilirsin şunu da yapabilirsin bir olamaklarla farklılısının sınır belirliğinin de olarak sürdüğü ölçüde belirtilin belirttiği ölçüde kapıdan koşulsuzca geçiş tarif konusu değil kabul eden, ağırlığın, konukseverlik sunan kendi elin efendisidir esasen ve daha bu noktada yani konukseverlik yasasını Denir, eter mi sizin tam kalbinden bu olmuş Konuluk elbette bir hak, bir bir bir yasadır. Yabancı ötekinin dostu olarak doğranmasıdır. Öyle olsa gerekecektir bu yandan, devlet de bunu e, uygulayacak. Ancak bu her koşunda olmaktadır. Oysa yani dostum, barındırmanın veya ticar haklarının tatlı olarak Evin Efendisi olaya kalması koşuldu. Konukseverlik <gülüyor> yasası ortalama yasasıdır burada. Ağırlık, kentli evlilik yasasıdır. Evlilik, otelik, ruhlu, ağırlık, kentli uluslu yasasıdır. Evi sahibi, sunulan konukseverliğin sınırlarını çizer. üzerindeki otoritesini muhafaza eder. Konukseverliğe karar veren bir sunulan armanın dağışı, sunulayan Ve Evin Efendisi böylece kendi evinde kendi olmayı komiserlerinin koşulu olarak bazılar. Yani evinde evin sahibi, hükümdarı olmak kaydıyla evine davet edilebilir. Ve komiserlerin kaçmazası diye anlatılan kuraldan birisi de budur. Bir egemenlik bakanı olmak itibarıyla gelini, getebini yabancıya alabilir ve bu bir zorunlu koşul olduğu anlamında kendi taslını bayanmaksızın bir konuda davet edemez. Bu vekilde de hem konukseverlik kavramının kuruluşunu hem de kendi içinden çöküşünü açmasını, apolisini, çatışan yapısını ele vermekteymiş. Ancak kendi evinin efendisi konukseverlik çınadırmış. Ve ancak kendi yasasını dayatarak çınadır. Bu yüzden şöyle yazacağım. Konukseverlik kendini yok etmekten başka bir deyişle kendini olanaksız olarak görsmekten, yalnızca olanaksızlığı koşuluyla olanak bulmaktan, ya da kendini kentsizden kormaktan, bir içinde kendini bağışık durmaktan, yani tamamıyla böyle uygundan kendi kentsizliğinin dışını sökmekten, başka elden bir şey gelmeyen, kendi içinde çelişkili bir kavrandığı Evet, dolayısıyla konukluk bir sınırı ve eşeğin bir kapıyı, bir evin, bir tapınağın, ülkenin ya da dilim sınırının aşmaya izin verilmesiyle alakalı. Evin, ülke, efendisince ağırlanmak ve kabul edilmekle, hoş geldikleri, karşılanmakla alakalı. Komisyonlar bu barada deneme vermektedir, de Ancak ev sahibinin yasasına boyun eğdirerek tutunmaktadır bunu. Şimdi konukseverliyet barındırıldığı bu açmazdan bahsetmek. Ağırlık üyelikler karşısında bir diye düşün, yani bizden yardım isteyen, konuk olmak isteyen, sınırları geçmek isteyen ya da kapımıza yaradığı halde gelmiş kişiye kapıyı kapatmak ben senin zaten konumu için değilim, sen de kendine yönlendirirsen, sana da yapacağım nasıl olsa, bu sorunluktan vazgeçmek manasına elbette gelmeyecektir. Nasıl olsa konuksever olamayacağız. O yüzden kapımızı sıkıca kapatalım ve çarıklığında da <gülüyor> Manası çıkmıyor buradan. Buradaki aholün konukseverlikle ilgili sorumluluğu sandığımızdan çok daha ağırlığını hatırlatmaya yarıyor. Yani konukseverlik iddiasında bulunurken ötekilerin yabancıyı davet etmeye dönülürken bir kontrol içerisinde sonunda konukseverlik olduk diye hatırlatıyorum. Dolayısıyla bir süreklilik ve sürekli bir kendini bileliğe etme, daha ötesine taşıma halinde ve sürekli bir uyarlık halinde kalmaya çağrılmış oluyor. Davet ettim ve bende. Artık daha mutlu. E bunu bunu söylemeye e, o kadar da hazır ve kendimizi yetkili hissetmemeliyiz. Ve bu vakte de konusverdiğin ne olduğunu e, bilmiyoruz. Nasıl duyurabiliriz? Deri de bunu ruhunu içen. Bu bilmememiz cehalet anlamında değil. Onun nesnel bir bilgiye uyan bir karan olmaması anlamında. Karamsal belirlemeye giriliyor. Çünkü e, mutlak yavancıya mutlak bilimde doğru yöneliyor. Ve bir deney karakteri taşıyor bu manada. Konukseverlik ne olduğunu öğrendim, sınırlarına çizdim ve bir, bir defa belirlediğim şey herkese uygulayacağım. Böyle bir konukseverlik böyle tarifi yapılabilecek olmayacaktır. Çünkü her zaman gelmekte olan dönüşmektedir, değişmektedir. Tam da gelenebilir, gelenemezliğinde bağlantılı olarak her tek onu yeniden düşünmek zorunda kalacağız. Dolayısıyla konukseverliğiyle onu da biliyoruz. Gündemizde, bu bir cahidlik değil, konukseverlik nesneleştirilebilir değil, bir var yaa kendine güldürlenebilir değil. Ve bir bilgi meselesi. Burada var olan bir bilgi meselesi söz konusu bir durumda. Yok onun temel olduğunu bilmiyoruz gibi de anlaşılabiliyor bu. Tecrübeyi biliyoruz. Çok bilmiyoruz da eee belki çoğumuz bilmiyoruz çünkü komisyonların gerekliliklerinde sınırları belirleyen kamu hukuku söz konusu ve biz de işte bu korku meselesiyle fonksiyonların ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Ama tam da buna tanıklı olmalıyız. Ayrıca kimi ve geleceğinde geleceğini de kimi çağırıyoruz komikselerlikte, önük olabilmiyoruz. Çünkü geleceği antisipe edilmiş, öncede edebilmiş, gelecek olarak öngörülmüş durumda da değiliz. Komikselerliğin ne olduğunu hep bilmiyoruz çünkü daha kimin ve geleceğini bilmiyoruz. Artık e, tamamını ilerliyoruz. Ne kadar dönelim o zaman? 5 e, dakika. Evet, şimdi komisyonların ne olduğunu biliyoruz dediğimizde, bir başka anlamda bize açılır ve bu o, semantik sorum zincirini tahmin etmek suretiyle e, bize görünür ve gelecektir. Burada tabii ki komisyonların sözcüğünün etimolojisini de ettik ve orada manasını bulduk değil fakat oradaki anlamda delik de e, komisyonların yapısına yaklaşabildik e, demek istiyorum. Şimdi semantiye baktığımızda bir apori ortaya çıkıyor. Tam da ev sahibinin konunun önünde ağırlamak amacından, konunun eşikten arasından geçmesini sınırdan geçmesinin sağladığı sanırken bir apori ortaya çıkıyor. Burada bir terç oluşuyor şüphesiz. Ama bu terç, konukseverliği yeniden düşünmek için bir fırsata dönüştürülebilir. Yoksa az önce belirttiğim gibi bir blokaj olarak bizi etkilememeyin. Ya da hoş geldiğim bir ezber gibi yine de demektense, hoş geldiğim manasını düşünmeye düşünmeyi sevdimdir. Şimdi e, sözcüğün manasına bakmayı deneyelim. Burada bir benzer liste, e, benzer liste yeterli açacak. Postüperi ter, ter sözcüğü kökeninde, yani toplu sözcük kökeninde. Terin postpes, postpesi ikiye bölünüyor. Postwi, ter, postpes. Hem ev, ev sahibi anlamına gelen pot ile dönüşümlü olarak kullanılıyor. Kort ile kiterim çünkü esasen. Şuna bakarım. Kort ile kiterim. Doktoruz. İki aletlerim. Potis ve potis. Potis hem düşman hem ev sahibi. Potis ise efendi, koca, iktidar anlamlarını kendine topluyor. Görevçe de potis, zevce, koca, yeşen, kiterken. Bakın direkti potens, potentis de efendi fikirden hükümdar anlamlarına geliyor, gerekçe pes, pes, pes evin efendisi, iktidar anlamlarına geliyor. Şimdi şuna herkes kapılacak Konuk edecek olan kişi olan ev sahibi, kendi evinde, kendi evinin efendisi olmalıdır ki konuk edebilirsin. Yabancı konuğa sunucuya üzerinde bir Bu, konuksevallik bir zehirle koşturuyor. Ancak şöyle konuksevallik başlıyor, bir de şu gözüküyor sadece. Burası bana ağrattır, ben evimdeyim, bana hoş geldiniz ve burada istediğiniz gibi davranıyor. Ama işte belirtildiği de baştan itibaren konuk-sövenlik yasasını kendisiyle çeliştiği noktada tam burasıdır. Konuksel adet de kendi yerinde olmayı onaylamak süretiyle varlığında, kapıdan ve sınırdan geçişi bir başka anlamda bu geçişi hesaplamakta değildir. Ancak sen gelebilirsin, ancak şuraya kadar gelebilirsin. Kapısız ev yoktur, fakat kapı varsa anahtarı da birisinizle bekleyeceklerdir. Yani konukluk koşulları o olmaktadır. Öyleyse, artık tamamlayıcı cümleleri söylüyorum, birbirini daha alıyorum. Dağrıta e da her konuklukla Tanrım-ı Zahirli'nin konuklu araştırdaki ayrım, Tanrım Tanrım-ı Tanrım Zahirli'nde kapı yoktur. kapı yoktur. Herhangi bir anda, herhangi bir kimse gelir ve anahtara bir eksilme olmadan kapıdan geçer. Tarih sahipleri varsa de günlük yerde beklenmez. Davet durumunda günlük ve polis devleti olur. Davet durumunda günlük ve polis devleti olur. Böylece korulduk, eşit ve kapı haline gelir. Evet, i̇şte tam bu noktada, Efendi konumuna kendi asasını, kendini, kendi olduğu şekilde yaptığı noktada, tam onu bir koruk olarak, kosis olarak çağırırken, ona kendisini enfoset etmekte ve bir düşmanlıkta da aranmaktadır. Bu arada hostis, enkolu bir düşmandır ve kabut severlikle düşmanlık da yani hostiliteliyle hostiliteli de birbirine bulaşmış görülmektedir. Teşekkür ederim. Evet, Doktor Taceddin Antuğlu, konusunuzun hakkında teşekkürler. Ee, şimdi soru cevap kısmından geçeceğiz dört konuşma da tam derece birbirini tamamlayıcı ee, ve diplomatik konuşmalardı. O yüzden toplantı çok fazla sürede evet. var Ben genel açış şey soracağım. Ben genel açış şey soracağım. Ee, başlık ve alt başlık. Yani eee bir yanda avcıların varşi bile istiyorlar Medeniyet olanlar ama diğer taraftan aslında bunu besleyecek bir kaynak tarıyorlar. Bu da aslında bizim tarih yazımımızla alakalı olduğu şey içiniyorum. Yani bu tarih yazımızı aslında bir yanda Medeniyeti şey birleştiriyoruz. bile istiyoruz, yaz yazmakta besliyoruz ve hatta bunun ünitesini bile buluyoruz yani tarih Sümerde başlar diyoruz mesela. Buna karşı Nasıl bir söyleyem üretebiliriz? Tarih sizce de bu medeni olmalar durumunu dester mi? Vahşiliği ne kadar ötecekleştiriyor? Yani Avcılık ne kadar ötecekleştiriyor? Ya yani konusu ne kadar şeydir? Yani. İki daha sonra yanılmıyor. Bunun hakkında sorularım ben. Teşekkür ederiz. Evet. Cenniz evet. Hoca ve bana. Evet. Şurada avcılıklı bir şey fark ettim. Evet. Ben de orada. Öncelikle tarihçesi, misafirin bir şey konusunda eee tezlere konu buldunuz ama onlar çıkarsınız çıkırsınız diyor. Şimdi eee mesele şu. Modernleşme ve sivilizasyon kavramı temelinde eee bir barbarlık kavramı olarak ortaya çıktı Çünkü ilk baştan beri daha o barbar kelimesinin çıkmasına müteberen eee daha doğrusu kelimenin öteki üzerinden, öteki var saflar üzerinden eee Hücrem'de Reyyan'ın Gök mesela, işte bu boyunca konuşmasında da vardı. Ee, aslında medeniyet diye kullandığın her şey, medeniyet dediğin her şey, arkasında bir barbarlıkla, yani bir barbarlık belgesi olarak oluşturuyor. Medeniyet aslında kendi barbarlığı örtmesi, görünmez tırması ama aynı tarz varlanış, birçok, benzer birçok elbisinde, iletişimden, kendisine kaynaklı tutuyor. Bu aynı şey, hukuk yasa ilişkisine de var. Yani her zaman, Şibetin bir ötesi olarak kendisini sunmakta fakat aslında hukuk kaynağında her zaman bir şiddetin öyküden desteklenmesi anısının muhafazası üzerine kurulur. Tabi yani ne kurucu şiddet ne koruyucu şiddet arasında bir ilgi ve medeniyetin diğer medeni olmayanlarla ilişkisi var. Burada iki tür eşlik yapıyorum. Saat bir kez sözü ceviz hocaya da vermek için söylüyorum çünkü bir biraz ee, sen kaldığı yer medeniyet üzerinden yaparsan. Biz de izlemeni olabiliriz diye yaparsak aslında şu medeniyet dediğimiz, medeniler dediğimiz adamlar çok iyi sömürüyor biz de aynı şekilde sömürebiliriz diye düşünüyoruz. Renk beslediğin medeniyet üzerinden değil, medeniyetin içindeki varlardığı sökerek yapacağız. Aynı şey iktidar figürü açısından da geçerli. Yani iktidar dediği şey sadece bir çobanlık figürü taşımıyor. Şimdi aynı zamanda onun kökensel anısı olarak bir avcılık pratiği içeride. Yani yani ben yazı Ben ufak bir şey söyleyebilirim ama baktınız. Evet, ee, yazıyı da Uygari Başlatma Vesnesiyle ilgili, ee, işte bittiğimiz, belirlediğimiz bir konuda bir yazıdan itibaren. Buna ilgili şeyin de yazı yazı oluyor, ee, daramda, bir yazı düşünüyor oluyor. Yazıyı daramadığında değil fakat tekrarlanabiliriz üzerinden değerlendirmek bir e, işte Meclis Sağolsun anlattı o pratikçik e, pratikada dönemde nasıl bir görüntü yani yazı Adnan taşıyıcısı tekrar da figürler e, sistemi olarak düşürüyorsa yani, pratikada bizzat e, pratik anlamda anlamın kendisi yiyecek olarak hayvan olarak insanların kendileri olarak yani bu toplumsal tekst kök konjektürü, tek lenta içerisinde anlamın ...son bir şekilde taşıdığı yolla e, olarak bu Dolayısıyla olduğu ne olarak ele bu tartışmayı e, açı sağlayacak o şeylerden beys teşekkürler. Evet. Cengiz Ucaya benim soru. <gülüyor> İngiliz edebiyatçı Tolkien, yüzyılların en bestisi dediği isimde. Ee, bir ejderha gibi vardır. Sımav gibi vardır. Bu mükemmel kalede tek başına e, mütehakim ve yalnızdır. E, bu ejderha e, altınların mücevherleri maddi gücü üzerinde konumlanmıştır. E, ve bu, bu bununla kurduğu ilişki üzerinde ve üzerinde çok <gülüyor> derece mutlu Ve çok güçlü. Sadece tek bir zaafı vardır. Bu zaafı üzerinden bağlı edilebilir, alt edilebilir. Ve bir cüce grubu yol boyunca dayanışma içerisinde olan, ölüm saat atlatan, çok ciddiği manada can yoldaşlığı yapan insanların lideri ejderha ölçüldüğünde enteresan bir şekilde ejderhanın hastalığına tutulur. Buna ritolojilerden, çeşitli mitolojilerden örneklerle Tolkien'in sembolize ettiği bu figürü, başka bir ejderha figürü enteresan bir şekilde aynı zamanda bir hastalık olarak. E, kendisini bize gösterir. Bu e, hastalık çeşitli yönetim biçimleri şeklinde kendini gösterebilir. Sosyalizm, faşizm vesaire. Kendini sürekli ve sürekli e, iki karşı politik özlerinin birbiriyle çatışması e, ya da hukuk biçim, biçimiyle birbirine Hı -hı. sürekli Kendini tarihinde sürekli yeniden üretmiştir. Bu hastalığı şifa olması hasebinde şifa olarak teklif ettiğiniz bir şey var. Düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. İhalette var. Çünkü zaten ejderha dediğiniz Okeona okay Drogon, bekçi neyin bekçisi? Ülkiyetin bekçisi. Biriktirmiş, biriktirmiş, biriktirmiş dünyanın kaynaklarını üzerine çökmüş ve bunun da üzerine kendi hukuk sistemini kurmuş. Uluslararası e, yasalarını kurmuş. Buna karşı mücadele ardı edilebilir miyiz? Her yüce ardı Zaten bir tanesini söyledim. Cüceler Cüceler orada herhalde önemli bir figür. Cüceler hayalamayanlar olabilir. İkincisi de yanlışma. Ama bunu yapabilmek için önümüzde bir engel var. Önümüzdeki engel totaliterizm değil. Totaliter rejimleri üzerine soklu şekilde duran Yeni kançılı. İşte e, ben e, tacirlerin komutları kısmını deyin diyorum ama zatenlerin de bu böyle tuhaf fikirleriyle neoliberalizmin sosu olarak gidip gideceğini düşünüyorum. Mezardan e, da fikir söyledi. Onu da Marksist e, ütopiyoculardan alıyorum. O da din ilkesi. Din devleti bir yapıdır. Din, Dinin devrimciliğini ortaya koyduğunda çınırınca politik özmeyle kimliğinin arasına mesafeyi koymam gerektir. Politik özme kimlikler üzerinden kurulmuyor. Bunu koyduktan sonra getiriyor. Bunun dağılımı şu. Evet, dinlerin en önemli yönlerinden bir tanesi özellikle isyanlık ve İslamiyet'in mülkiyet dağılımının yeniden yapılmasını sağlayabilmek. Bu anlamda ben Pandora hikayesini şöyle kullanılır. Ümit etmek demek dünyanın değiştirilebileceği dair bir inançtır. Bu inanç öyle e, havalar otuşar ki metafizik kelimesinden beri hoşlanmıyorum. Metafizik bir inanç fiyat değildir. Dünyayı değiştirebilmek kaygısı taşıyabilmektir. E şöyle bitirelim. E, dünyanın hezilenleri bir araya gelebilirse levlet ve bu neoliberal masalların eleştirisini yapabilirse sivil alanı açabilirsek, devlet alanlarını daraltabilirsek, bu olacak. Bu ne olacaklar? Daha hepimi taşıyorum. E, bizim gibi insanlar mücadele ettiği sürece bu olur. E, şöyle söylemenin, burada e, felsefe olması gerekeni söylersin. Öyle bir geyibimiz varladığı kadar da böyle felsefeyi, her şeyi halledeceğiz diye e, filozof olması gerekenle İlgelen bir adam değil. Olanın tahkimi yapar, ne yapabileceğini belirler. Ama ötesi daha çok ötesi politik öznelere kalmış bir durumdur. Ama politik özden yerine kimliğiyle arasına mesafe koymuş politik özden yerine biz hala turcuba gerizekalı direğin hatlarıyla, turcuba gerizekalı direğin ile konformiz kalımlarıyla uğraşıyoruz. Evet, bu dünya düzeni yıkılır. Aynı şeyi tekrar söylüyorum. Tecderalardan büyük Allah var dediğiniz anda, Allah buradadır dediğim anda adaletsizliğe ben de okuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, yeah. Yeni soru, yeni rejim Duymadıysam, yeni barbarlara, barbarlara e, teknikler diye anlatıyor. Eğer öyleyse sonu dramatik gelecek. Barbarlara e, bu sürecine baktığımızda, e, bir geçiş, e, e, bir sonu, bir hal, bir yet haltı, bir ikinci Gönüllü tercih kısına baktığımızda ise Antikünan'daki Yunanların Pers'e dişini kullanmış olduğu kavram <gülüyor> e, e, yani ve Ters ordunun bir diyemi olduğuna dair Gönüllü tercihlerle ulaşıyoruz. Yeni bazlarlar çektikler ise Antikünan'daki Antikünan kendi Kırk'ın kimyelini, inşaatını Pers'e verecek ocaktan Dünan e, Kırk'ın yanına önerilen bir Göründeki devletler kendi yeni eee barbarlarına verdikleri tepki yine erişte düzeyinde Ve inşa ediyorlarsa Nişan ediyor şayet devlete kendilerini tanımladıkları bir kuruluşun bitmesine e, şey yaparlar. E, herhangi hangi eee adı atarak? Zor ne yapıyorlar? Eee tan tanımlamaya çalıştıkları kendi eee tanımlamaya çalıştıkları e, karşıt bir oluşumu yok etme çalıştıklar. Şöyle bir kanımlamadım ama şöyle e, ben devam etmek istiyorum. Yeni Barbar tabirini ben kullanmıyorum. E, küreselleşen egemenleri kullandığı bir kelime. Yani yeni Barbar'ın diğer bir şeyde e, söylendiği terörist. Barbar'ın arkasına baktığı zaman küreselleşme içinde yer alamayın. Ya da küreselleşmeye karşı çıkan. Ancak bu iki yönlü. Ben Yunan'da ecdara adımının iki yönlü olduğunu söylemiştim. E, ben Kore'ye değinirim yine. Diğer arkadaşlara da soru ve cevap hakkı kalsın diye. E, şöyle Barbar dediği adamı zaten sistemin kendisi yaratıyor. Sistemin kendisini yaratmasının da nedenleri ne olabilir? E, o eşitlikçi, özgürlükçi, kalabraların arkasına sığınan yağmacı güzel. E, i̇şte bu yeni konukseverliği de, yeni konukseverliği de yine bu sistem yaratıyor. Ayrıca değinecek. Yani sen kendi varlığını, yani devletler üzerinden gidecek olursan, kendi B motoru Yaratıyorsun. Birincisi bu. O ya, yarattığı adaletsiz dünya ortaya çıkartıyorsun. İkincisi, senin kendi örgütlediğin beyanoklar. Mesela bunlar zamanında sattın, esattın. Ve mesela yine yarattığı beyanoklardan biri, ikinci yarattığın terörist dediği ada, bu kişilerin, mesela El Kaide'yi. Bunun aracılığıyla canlı makaristanı para parça ettiler de canlı makaristan para parça ettirirken de insan haklarını o neoliberal zıbalıktır benim açımdan. Tabii ki ben yurttaşlık haklarımdan yanayım. Eğer bana Fransız e, şeyin toplumunun yurttaşlık hakkını veriyorsa almayın. Tabii ki ona sesiniz çıkmaz. Konuk de burada okumam lazım. İsrail vatandaşının hakkını veriyorsa tabii ki şeyimiz çıkmaz, sesimiz çıkmaz. Ama insan hakları dediğiniz şey havada kalan ne öyle veren, <gülüyor> işte bir takım şeyleri şiddet örten bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunu koyduktan sonra şöyle devam ediyor. Bu benim zaten bağlantılmayı ben yapmıyorum. Dünyayet savaşı dediğimiz olayda aslında ortada savaş olmayan savaş Savaşın da kendine göre bir hukuku vardır ama bu hukuk da devlet dışı kalmıştır. Aslında bu egemen devlet dediğimiz işte bu cuma o egemenliği, üretim ilişkileri tarzını her yere dayanmaya kalkan e, zihniyetin ortaya koyduğu fikir her tarafı dümdüz etmek üzerine kurul. Ve savaş yapma. Karşıdaki adamı bir kere birkaç şey yerden soydu. Bir kere insan olmaktan soydu. Terörist dediğiniz anda karşıdaki kini düşman bile değil artık o. İnsan olmaktan soruyorsunuz. Ve bir de ta bir kategori daha var. Bu son gördüğüm yazılarda suçlu haline getiriyor. Yani savaş yok. Sanki güvenliği sağlayan bir polis gücü var. Ben dünya polis gücü diyorum. Maalesef alt ülkeler işte çubçuk kapitalizmi dediğim bir kapitalizm var benim. Çubçuk kapitalizmde e, daha altta duran şeyler, ülkeler ise e, buraya bu görüldü polislik yapmaya da razılar. Tekrar ediyorum. Ekranın da belirttiği gibi sen medeniyet denen ideolojik korkuyu kurarken tabii ki Peyamora ya da Barbara ihtiyaç duyar. Barbara ihtiyaç duyma olayı zaten önce 800'lü yıllardaki Odisey destanında ortaya çıkmış. Adamın gözü çıkarttığı kişinin verdiği ad e, Polyphemus Yani zır zır zır konuşan biri. Dili yok. Sesi var. Dili yok. Barbar anlamını biliyorsunuz. Oturup da burada birinci sınıf yapacak halimiz yok. Ama orada Polifemes'te ortaya çıkan durum şu. Odiseus'un dili var. Odysseus'un çirkin tırnak içinde ararası Yani haberdasyon anlamıyla onun konusal alanı var. İletişimsel özellikleri var. Müzakereci. Ama müzakereyi dili olmayan bir adamla yapmıyor, dili olmayan adama şiddet uygulamıyor. Benim söylemek istediğim şey şu, e, belki tesörüs mitolojisine tekrar değinebilirim ama e, birilerinin de hakkını istemiyorum. Yaşadığımız neoliberal yalanları ve aynı şekilde bu neoliberal dünyada o zaman ne söyleyebiliriz bir Bırakın bu tarz ayın yani şeyin olduğu bir yerde, devlet ya da olduğu bir yerde arada kalan varlık olsam da olur, olmasam da olur. Ben politik özleden yanayı arkadaşımıza verdiğim cevap o ee, Arada arada varakta kalmışlardan da değil. Çünkü e, devlet ya da böyle arasında kalmak istemiyorum. İkisinin de arasında bir denge kaçmak istiyorum. Teşekkür ederim. Evet, öncelikle çok teşekkür ederiz. Çok rahatsınızlar bağlantılı olduğu için de çok güzel. hocama ben sorumu istiyorum. Tam da bir sefer konuştuğumuz <gülüyor> gibi, ee, bir üstünlüğünün şirket yarattığını ee, ve aslında barış adına şiddetin her ortamı sağlayan bir iç savaş söz ediniz. Böyle bir ortamda barış nasıl tesis edilir? Barış verilen şeyin varlığının mümkün müdür? Aslında bunu olmak istedik. Valla bu sorunun cevabı zaten da benden daha yönecek düzeyde olduğu olduğunu biliyorum. Ee, şöyle söylemeliyim. Ee, ne olarak böyle yüzeyin zırmanlıkları içinde barışın, tahsisi, barışın kurulması demek şiddeti meşrulaştırılması diyebilirim. Böyle bir düzen içinde kurulabilir mi? Kurulabilir. İşte o kurulmanın yapılabilmesi için önce tabi sonuçta ben Hayset'e bölümünde az asfalt ben bir hocayım. bu posmoder zıbalıklarda, neolikader yeni kartçı soslarda bir kurtulmamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki kurulu dünyanın ezilenlerinin değerliştirmesi her zaman e, mümkündür. Ama öyle bir dünyada biz karşı karşıyayız ki e, hukuk dediği şey bizzat zalim bir şekilde şu anki dünyada. Hukuk adına bir şiddet uygulamıyor. E, biz de adaleti çağırdığımız zaman da maalesef adamız barda <gülüyor> Maalesef tepe biz oluruz ama burada duracak yok. Yani. E, çünkü e, benim esas şu e, Türkiye'deki akademik felsefenin sefil haline eşliği getiriyorum. Türkiye'deki akademik felsefenin sefil haline önce bir uğraşabilirsek biraz düzeltebilirsek, böyle tarih metafizikleri benzeri sızalatıları biraz aşabilirsek herhalde bir şeyler yapabiliriz gibi geliyor. Çünkü lütfen akademik felsefeden meden ummadan konuşursak bu işleri daha iyi halledebiliriz diye düşünüyorum. Sorun esas kısmına erken bırakmasın. İzninizle Teşekkür ederim hocam. Ee, Katılım ee, bu zırvalar ilgili bir bir yanda çünkü bu zirvelerin katılımı sayısında lardan haberi üniversite söylemi diye bir şey var. Üniversite söylemiyle histirim şeması aynı. Lekando anlatayım o yüzden bu histirlik şeması çok önemli kendine sahip sanal misafir muamelesi yaparsa felsefe yapma çalışanlara bu cilden e, bir soru var diye o yüzden. Bu histelik söylenme mücadele etmek gerektiğini düşünüyorum Ölkez, hocam. Da. Aslında sizlerin son 4-5 konferansı hep geldi. Barış meselesi ile ilgili o yüzden soru bana geldik hocam size geldi. Ama şunu söyleyelim. Ee, ucuz savaş, kayıpsız savaş fikrinin altında yatan şey şu. Ee, ne kadar sıfır kayıpla, ne kadar ucuz savaş yapmayabilirseniz o kadar. Savaşı an avcı ilişkisine dönüştürüyorsunuz ve ee, barış politik bir şey olduğu için, öyle doğada bulunmayan ya da politika üstü bir şey olmadığı için siz politik anlamda karşılıklı bir ülkesini yok ettikçe, bir yani alıcı pratiğine dönüştürdükçe barış aslında mümkün olmuyor. Dolayısıyla artık eski Roma e, döneminden kalma o barışla savaş arasında hiçbir şey yok mu Artık barışla savaş arasında her şey var çünkü ne klasik anlamda savaşlar, savaş gibi geliyor ne de barışlar destek bugün. O yüzden savaş ve barıştan ziyade şiddetin proliferasyonu değil, yani saçılması, çoğunlukla saçılması söz konusu Bu kadar saçılmada tabii ki barışçılığı çok zor olacak Ve hocanın demin çizdiği bir öngörüsü var. Tekrar ben burada altını size tekrar istiyorum. 2000'li yıllarda biz 20. 20. 20. yüzyılın dünya savaşındaki kandırdığımız yüzü gördük ama 2100'li şiddet çok daha büyük olacak. olmakta Olmakta. Bir de son bir şey, daha önce bu nikel karı Burak İlba hoca bir sarısı için geldin o şey gibi bir üçüncü dünya savaşı mümkün müdürceği bir yazım vardı. Olabilir ki yani üçüncü dünya savaşı varsa işte şu an içinde yıldığınız halde demişti. O da söylüyorum. Bu sabah üçüncü dünya savaşı böyle oluyor. Bu örtenlerle al yetişmesin yani. Bu Pax dediğimiz şeylerden acı çekti. Yani. Pax, Egemen'in kurduğu bir dayanma. işte Pax, Roma, Pax, Bidlam ve filan. Ee, Zaten bu Pax kelimesinde bu problem diyor. Barış kelimesi ciddi anlamda şu anki bağlamda eğer belli şeyleri hesaba katmazsa Pax kelimesini aldı bile doyduğunuz zaman barışın aldığında doyduğunuz zaman e, şu an işte Burcuva Egemen Keseli'nin dayattığı savaş koşulunu Pax dediğimiz bu. Aşılabilir başlayabilir ama bunun içinde artık hani, bayrak alıp çekilecek halim yok. Ben sadece Burcuva bu şeyi, bu borozanlığı yapan ve yanıltıcı var, yanıltı böyle kıl kıyılık, muhafızakar e, felsefecilik yapanlara karşı çıkıyor. Benim yapacağımız bu. Başka bir şey yapamam. Öbürü sizin, size kalmış bir şey. Yani bir mıyırtlı felsefecilerle kendisini muhafızakar zanneden böyle metafiziksiz balıkları yapanların karşı ağır erişliği her yerde yaptığını biliyorsunuz zaten. Ben buna devam edeceğim. Yani e, neye devam edeceğim? Eee... Tamam FUKO'da hoşlanmam ama e, o FUKO'nun o şeyleriyle işte yaratılmış bir iktidar söylemek. Çünkü FUKO'nun olduğu yerde politiközü olmuyor. Onu da söylemeliyiz size. Ama yine de FUKO'yu yabana atmıyoruz. E, FUKO'yla şunu yapabiliriz. Eşle böyle bir takım e, iktidar olmayan iktidarcıların söylemleri vardır. Özellikle bizim e, üniversitemizde çok daha fazladık. Ve bu söylemleri. Ee, parçalayabilirsiniz. Söküm ökümden bahsetmiyorum. Ee, böylece yolunuz açılabilir. Belki yeni kavramlarla yeni işler yapabiliriz. Yeni kavram dediği şey de zaten diğerlerinde duruyor. Onu çıkartabilir. Yeniden düşünmeye sokabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. sorular için sonundan başlayabilirim. E, Tavuk sahibiyatı vermek için esasen e, bir bir kere bir kapıdan bahsediyoruz değil mi? Bir ev varsa, bir ülke varsa, bir evde var, bir evde var varsa, aynı zamanda giriş çıkışın olduğu bir kapı da var. E, kapından arkada bir kişilik vuruyor. Şimdi klasik ve koşulun bir kısımda bu konukselerlik e, bir taraftan da kendisini dayakmakta olan Komiksevar. Komik bazı kişiler, bazı koşullar altında çeliği girebilir diyen komiksevar dedikleri. Bu da tanımın sahip olduğu bir birisi bazen e, gösteriyorum. gösteriyor. Bir anda çıkıp gelmiş ve yani daha çok da, mutlak bir kimliyetlik bir yörüne gösterdiğimiz doğru o, saati, bir resim, bu tanımın sahip ifadesini hiç bilmediğimiz, denk gelmediğimiz yani doğru böyle bir anda çeker gelmiş olan kişiyi bilmek. Dolayısıyla adı verilmiş listede adı yer alan bir davet gibi olan bir konu değil. Öngörlediğiniz zaman çıkıp gelmiş olan kişiyi anlayabilmek. Dolayısıyla koşulluk bir konukseverdiği bir görüntülüyor. Tanrı İsrafetliği örneği. Diğer soru evet nasıl takılabilir? 3 kuşkusu bu bağlantıyı çalışan kişiler olduğunu da e, biliyorum. E, prensip olarak koşulsuz sus olana, dolayısıyla kim olursa olsun e, gelmesini atmaya yönelik bir çaba olmak gerekecektir. Tabii bir de Fransa'daki e, kapsızlar var işte, yani işte izin verilir olmayan kişiler e, yoluyla çalışmalarını da hatırlatabiliriz. E, bu da <gülüyor> evet bir geçişin bu resmini krizle bizler olarak bir geçiş iklimi açmaya açmaya yönünde bir tavır takınacaktık. Eee bir bir bir işte gelen misafiri ağır diyecek bir e, yaşamda e, e, ablamını da e, tutamadığınız şey e, neyin azıca yani onun için olamaksızlıkla vesaire evet dolayısıyla burada işte imkansız olana düşünmek dediğin söz konusu bu ne demek aslında şu ne demek posibilememek mümkün imkan dairinde o nasıl de, şu anda bildiğin olabilecek olan çerçevesinde dair bir Halbuki gerçek, koşulsuz, miktar kurumseler, dükkânsızı kabul etmeyi tenebilecek. ya yani burada Hüklüs'e başka apelikten de hareket edilir, şu an bu olaylarımızda bir ölçüldü ama mesela neyi affedebilirsiniz? Gerçek bir affetme aynısıdır. Bağışıladık olanı herkesi affeder. Dolayısıyla affetme aslında dükkânsızı affetmeler. Yani tam da affedilemez, kabul ettiğiniz şeyi affetmeye çalışmak olacaktır. Ee, en fakültesinde bu klasik bir konusunda kalmış oluyor yöneldiğimizde. Ama bu tam da işte ötekinin bu beklenmeyen, engellemeyen, rafzat edilemeyen gelişimliğinin çabasına bir, bir e, davet olacak. Bu arada bir göçler krizine geçtiği olarak da esas direksiyon e, onları kabul etmeyen bölümünde olacak. Burada otonomya en fakültesinde kendi da dayanacak. Yani o bir iç seyretin hangi koşullarda kimleri kime e, gönderebileceğini, avlamak, hangi ihtiyacını, hangi bunu yapacak böyle bir şekilde ama burada koyduğumuz prensin koşulun da denemek e, yönünde. Ve de bütün bu dünya krizlerini veriyorum. İşte on bölümüne karşısında görebileceğimiz gibi e, dünya krizleri de dünyanın içindeki hastalıklar olarak gördüğü bütün unsurları. Hızla dünya kendi krizi, kendi hastalıkları olan tanıdığında da böyle Hastalık, kriz, e, İslamya olsun, Paris'in hatta televizyon olarak gördüğü otonik bir içerisinde yani dünya Sistemi'nin kendi gerittiği e, düşmanlardı, kendi kendine savaşmakla da bu manada İlyan. Ertan bu savaşın artık kritik, radikal bir kriz haline ulaştığını haklı olarak Bu bir Teşekkür ederim. Çok soru şaşırtığınız için. Orada bir soru gibi. Ee, ifade var. E, dediğim gibi yani farklı olabilir ama bizim bu katılma ihtiyacı içinde olduğumuz ve buna ilişkin tarihsel, kültürel çok fazla bir e, iklimimiz ve kabulümüzün olduğu bir e, şekilde. Bunu başka türlü ifade etmek mümkün mü? Acaba bu iki ifadenin manasını e, ben bunu hiç yapamadık. Yani e, e, bu ifadeler için de belki terinleştirme mümkün olabilir diye düşünüyorum. Evet. Sonra bir tek sözü verir mi o? Evet. Ben şimdi efrar yaparsınız ama şöyle felsefe boşumuza giden şeylerden söz etmek değil. Belki ki şu var biz aşağı yukarı şu 200 yüz yıldan beri bu e, ham aydınlanma. Ha, Çünkü Türkiye'de ham aydınlanma diyor. Çünkü Türkiye'de aydınlanmacılık da aydınlanma karşılıklığı da çok ucuz yapılmıştır. Yani e, felsefenin benim hatırladığım belki çekimde hatırladığı var. Mesela değil mi çekimden? Bir kekemedin var mı? Evet. Yani sıkıştığı zaman da numara yapar. Onun için tekelemeye de, de çalışacak. Eskiden belki şey yaparlardı. Ben beraber bir e, una-muna falan yapardım. Dersler böyle bir zırhlanımda yapardım. E, Una-muna'nın sözü aklıma geliyor. O da şu. Yani düşünen insan ya da filozof diyor. E, yara yapan, sulağın yapan değil. Tuz basma o zaman. Tuzu basacaksın. Yani biraz yarayı kanatmak lazım. Evet bu hukukun üstünlüğü, fikri sorulanmak. Tabii ki fikirdir. Ama biz de buna karşı fikir üretiyoruz. Parsuvancı filozoflar, bunlar çağımızda müzi miktarda vardı ama bu parsuvancı filozoflar yaşadığımız dünyanın yarattığı adaletsizlikleri bir şekilde tedavi edemiyorlar. Yani hastalığı daha da derinleştiriyorlar. Benim gibi adamların tarzı ise şu araya bir tuz bakalım, tuz basalım ve şöyle bir gelin. Elimde olsaydı keşke daha güzel kelimelerle sizlere konuşmak isterdim ama yaşadığım dünya bir e, şekilde bir ömke de var herhalde içinde o belki zaten benim son üç yıldan beri yaptığım konuşmalarda e, bana başka türlü konuşma şansı vermiyor yani odiseys gibi dilekarca konuşmaktansa tepe göz gibi dil bilmez bir güncü olmayı tercih ediyorum öyle türkü vardır evet yaşadığımız dünyada koku gerçek anlamıyla bir şiddettir. Yaşadığımız dünyada hukuk adaleti çağırmadığı sürece, hakikati çağırmadığı sürece bu şekilde şiddetine devam edecektir. Maalesef eksilenleri hakkını soğunan bir hukukla karşı karşıya değiliz. Ben dünyadaki uluslararası ya da üstü hukuk denen şeye bakıyorum. Ve bunun da en iyi örneğini Baba oğul uçlarda ve şu an tırnak içinde küreselleşen ya da sembolik kelimelerdir medeniye. Eee medeni, e, medeni ülkelere baktığımızda bunu net bir şekilde görebilirsiniz. Maalesef hukuk her zaman kendini askıya alabilir ve bu da artık bir istisnai değil, olağan bir hal haline gelmiş. Maalesef iyi bir kelime bulamıyoruz Ben kendi adına. Eee evet. evet. Başka bir soru yoksa artık Ben son söz söyleyeceğim. Teşekkür ederim. yani Her sefer e, kurduğumuz politik aslında her zaman bir toplulukla oluyor. O yüzden e, bu yıl yani gece yılda bir buçuk yılda biz direkt olarak, izleyen, okur olarak, yazar olarak, tartışmacı olarak dost olarak bize herkese teşekkür ederiz. Belki bu sorunuzun yanıtı da bu kutlayı ile bu kuştaki yılda çoğu yılda çıkarmış deniyatı ve politik tartışmasına yani teşekkür, ederim. teşekkür ederim. ...gizli suç ortaklarım olarak bakabilirsiniz. Tabii ki... ...Hocaya hatta acil teşekkür ediyorum Çünkü gerçekten biz... E, ...bir arada oldukça... E, ...Ceynuz Hoca'yla özellikle de... ...bir arada oldukça birlikte düşünen... ...ve birlikte düşündükçe de... ...argüman, kontargüman ve israf... ...ve bir tabi mesafı üzerinde düşen bir... ...tersefe topluluğuna doğru gerçek anlamda... ...topluluk yol alıyoruz Ve özellikle de... ...bunu motive eden... Ben bugün değerli katılımcılarımız var. Bu saygı teşekkür ediyorum. Eee bize evet. teşekkür ediyoruz sinem. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. sabah tekrar